Bu gece inşallah miraç dersine başlıyoruz. Allah mübarek eylesin. İnşallah Allah bir mani vermese üç derste de bitireceğiz. Bunların hiçbirini kaçırmayın ki ne yapmayın? Arayı açmayın. Derslerin arasında bir kesiklik bırakmayın. İnşallah Rabbimiz bizlere de <gülüyor> İnşallah Rabbimiz bizlere de Fazıl Kerem'inle ruhani miraçlar nasip eylesin. Dünyaya geliş gayemiz budur. Ancak biz hedefi şaşırdık. Niçin yaratıldığımızı unuttuk. Kaflete düştük. Hiç üzerimize lazım olmayan işlerin altına girdik. Onlarla uğraşıyoruz. Vakit geçiriyoruz. Yaratılış gayemiz olan ruhani miraçtan bir haber yaşıyoruz. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu miracını dinlemenin bereketiyle inşallah Rabbimizin de ruhlarımıza kapı açar. Fazlü bize kendi yolunda mürşit buldurur. Mürşit bulanlara sözüyle amel etmeyi nasip eder ve böylece ruhani miraçları yapmadan ölmekten bizi muhafaza eder inşallah. Risale-i Kutsi'de İsmet Babamız ne buyuruyor? düses ruhu kani devki irfan sırrı vicdan kani mi'rajı ruhani behajan bu dünyaya niye geldik Allahu Teala'yı bilmeye geldik bulmaya geldik onu bilmenin tadına ermeye geldik hani Allah'ı bilmenin zevki nerede diyor vicdan demek iç buluşla Allahu Teala Hazretlerine kavuşmak vuslet ulaşmak bunun için yaratıldık nerede diyor قَنِي مِعْرَاجِ رُوحَان۪ي بَهَيْجَانِ Biz bedenlerimizle miraç yapamayız. Bu ancak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsus bir mucizedir. Hiçbir peygambere de nasip olmamıştır. Ancak bize müesser olacak Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba bereketiyle, onun varisleri olan Evliya Allah'a intisap bereketiyle ve onların Allahu Teala'dan ilham ile kurdukları manevi yollarda seyri sülük girmek ve yürümek ve çalışmak bereketiyle ruhlarımıza miraç nasip olma imkanı var. Bunun için yaratıldık ve bazı insanlar bu miracı yapıyor. Şu yaşadığımız günlerde dahi efendim en garip zamanda, en fesat zamanda bile bu ruhani miraçlara kavuşan insanlar var. Biz kimin kızından aşağıyız? Onların bizden fazla bir kalbi mi var? Bizim bir onların iki kalbi mi var? Onların daha fazla mı aklı var? allah Teala bizim neyimizi eksik etti? O zatlar Mevla'ya kavuştular. Biz niye yayan kaldık? Yabanda geziyoruz. Dağdan bayırdan vurduk. Yolları kaçırdık. Yolun doğrusundan ayrıldık. allah Teala bizlere de o zatlara verdiği bütün uzuvları verdi. İlimleri verdi, kitabı indirdi, peygamberi gönderdi, vaazleri dinletti. Şimdi bir amel etmesi bir de Allah Teala'nın tevfikini refik etmesi kaldı. Allah Teala cümlemize bu yolda tevfikini yolda şeylesin, amellerimizi rızasına muafık eylesin, kalplerimize bu ruhani miracın aşkını düşürsün, hevesini düşürsün. Ya öleceğim, gideceğim, birkaç günlük ömrüm kaldı. Allah-u Teala nasıl kavuşuluyor acaba? Bunun yolu nedir? Bunun mürşidi kimdir? Hangi vazifeler yapılarak miraç yapılıyor acaba? Böyle bir heves Allah içimize düşürsün. Ta ki bizler de asıl gayeye hizmet edenlerden olalım. Efendim, marifetullah'a erenlerden olalım. Daha dünyada Mevla'ya erenlerden olalım. vuslat erenlerden olalım. Ve ahirette de cemalini görenlerden olalım. Tabii ki herkes Cennete giren herkes görecek ama görmekten görmeye de fark olacak. E şimdi geceleri uykusuz geçiren, günüzleri açsuzsuz geçiren efendim Allahu Teala'ya kavuşmak için bu kadar çilehaneler kuran, günlerce aylarca ibadet yapan, hiç günah işlemeden efendim duran insanlarla sıradan bir müslümanın Allahu Teala'yı görmekten alacağı lezzet bir olur mu? Olmaz. Aynı sofra kurulur aynı yemekler ortaya getirilir ama herkesin aldığı tat farklı olur. E aynı kadayıftan, aynı baklavadan, 5-10 kişinin lezzet hissi farklı olur. Bazı kere tok olanın baklavadan alamadığı lezzeti aç olan soğandan alır. Bazı kere safralı olan, ağzı avu gibi olan, midesinde yanma ve ekşime ve acıma olan e, rahatsız insan e, efendim, en lezzetli şeyden tadalmaz. Dolayısıyla nasıl aynı sofrada oturanların tadı fark edecek, aynı cennete girenlerin Mevlan Cemali görenlerin de zevki fark edecek. Bu fark neye göre belirleniyor? Bu dünyada Allahu Teala'yı bilmek ve bulmak uğrunda harcanan çaba nispetinde kim daha fazla Rabbine yakınlık için ilim tahsil ettiği amele gayret ettiği Gece gündüz istirahatını, keyfini, zevkini Allah için terk etti. Ben Rabbimi nasıl bilebilirim, bulabilirim? Çünkü yeri burası. Burada bilemeyen ahirette bilemez. Burada eremeyen ahirette eremez. Ahirette Mevla'nın cemalini görmekten olsun, rızası ermekten olsun, cennetteki derecelerden olsun her biri burada yapılan ameller nispetindedir. Orada yeniden bir şey kazanıp da payını artırma, hisseni çoğaltma imkanı yoktur. Böyle bir pazar kuruldu bir defa. Ölmekle de bu imkanlar bitiyor. Onun için şimdi, çoğumuz çok vakiti boş geçirdik. İçimizde bazı gençler var. Onlar hemen yola koysun. Biraz yaşı geçenler de, geriyi nasıl telafi edeceğine dikkat etsin. Kalan ömrümüzü, Rabbimizi bilmek, ve ona kavuşacak yolda ilerlemekle geçirmek müesser olsun. Allah Teala elimizden tutsun, fazu keremiyle bize bu miracı nasip etsin. Yoksa insanlar senelerce yaşıyorlar, 80 sene, 90 sene, ömür sürüyorlar. Tabii kafirleri zaten hiç hesaba katmıyoruz hepten. Allah Teala'yı inkar ederek, efendim, son gönderdiği peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem inkar ederek, ehli kitap kafirleri gibi geçiriyorlar. Bunlar, bunların hasreti, bunların pişmanlığı, bunların ahiretteki rezaleti. Anlatılamaz. Ama bizim de şimdi e, hasretimiz olacak. O da nedir? Bize İslam nasip oldu. Bize Kur'an nasip oldu. Özellikle de bize böyle cemaatler, sohbetler nasip oldu. Biz başka insanlarla bir değiliz. Duyanlardanız, bilenlerdeniz. E şimdi, bir yolu görenle görmeyen de bir değil. Bir adam hiç ben bu işlerden haberdar olmadım. Onun için de bir şey kazanmadım. Bir pişmanlık. Fakat bu yollardan haberdar oldum da gözümün önünde ge gelip geçen imkanlardan efendim, bildiğim duyduğum şeylerle amel edip de bir şey tedarik edemedim. Bu iki kat pişmanlık. İki kat pişmanlıktır. Çünkü bize Allah bu yolu öğretti. Öğretenler gönderdi elhamdülillah. Allah onlardan ayırmasın. Yollarını izlemeye muvaffak için. Şimdi Miraç dersi uzun bir ders. Ancak biz yine bu sene bir kandil gecesinde bunu anlatmak imkan harici e, kandil gecesinde de saatlerce izdihamda oturmak çok zor olduğundan başlıyoruz. Haftaya da inşallah ikincisini yapacağız. Çarşamba zaten Miraç kandilidir. E, hemen peşin ertesi günde Dersi tamamlayacağız inşallah. Üç derste efendim kısaca ihtizar edeceğiz. Yoksa tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir gecenin bir saatinde gördükleri ciltler dolusu kitaplarda yer buluyor. Biz bir zaman bunu tabi geniş konuşmaya kalkarsak Yeni Bosna'da sohbet yapıyorduk o zaman pazar günleri Miraç dersi ne kadar sürdü? Altı ay. 6 ay biz bu dersi yaptık ki her haftadan tutarsanız 24 hafta kadar bir şey diyor. Biz yarım sene e, her hafta bu dersi yaptık. Tabi geniş konuşulursa e, mevzu çok. Onda da belki tamamını zikretmiş değiliz. Daha birçok rivayetler vardır. Ancak şimdi bu mübarek recep Şerif'te bu sene Allah Teala nasip ederse hadis-i şerifleri efendim, <gülüyor> rivayetleri sıralı şekilde izleyeceğiz. Sizler de bu şekilde dinleyeceksiniz. Allahu Teala Hazretleri kalplerimize tesirler yaratacak. Bu mübarek recep bir Şerif'te bizlere de ruhani miraçlar nasip kılacak inşallah. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de başlıca diyelim İsra Suresi, ondan sonra Necim Suresi. İsra suresinde geçen ilk ayete İsra diyoruz. İsra, Mescidi Haram'dan Mescid-i Eksa'ya gece götürülüş. Ama Mescid-i Eksa'dan yedi kat semaya, Sidretül Münteha'ya, Cenab-ı Mevla'ya mekandan münezzeh olarak yükseliş ve ziyaret bunun adına ne diyoruz? Mi'raç. İsra var, bir de ne var? Mi'raç var. İsra hangisi? Mescid-i Haram'dan Mescid-i Eksa'ya gidiş. Ondan sonrası mi'raç. Dolayısıyla İsra, Kur'an'la sabit olduğundan, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Eksa'ya gidişi, ayetle sabit olduğundan inkar eden nedir? Kafirdir. Ondan sonrasında ne diyoruz? Mi'raç. Bu mi'raç ise Necim Suresi. Ayetlerinde ilk sayfası hemen hemen tamamını kaplıyor işaret hukuku buluyor. Orada tabi Sidretül Münteha'ya varışı, Sidretül Münteha'da efendim e, Cibril'i görmesi vesair vahillere mazhariyeti beyan ediliyor. Ancak Sarih bir ifadeyle, yani yedi kat gökleri dolaştığı ve cennette gördükleri, bunların hepsi detaylı bir şekilde Kur'an-ı zaten tafsilat vermez. Tafsilatı hadis-i şeriflerde buluyoruz. Bu mi'raç, e, Kur'an-ı Kerim'de işareten ve birçok sahabenin, sahabe topluluklarının, birer ikişer değil, sahabe topluluklarının rivat ettiği hadis-i şeriflerde sarahaten, yani açık ifadesiyle, yer bulduğundan, İsrail'i inkar eden, Mescid-i Aksa'ya gidişi inkar eden kafir oluyor. Miracı inkar eden mübtedia oluyor. Ne demek mübtedia? Ehli bid'at. Ne demek daha ciktir şeyi? Ehli sünnet ve cemaat mezebinin dışında sapık 72 fırkadan artık münasip bir yere giriyor yani. O nerede uyarsa ne kadar sapıklık varsa o sapıklardan birine fikri uyuşuyor. Onlarla birleşiyor. Allah muhafaza etsin. Ehli sünnetten kıl kadar karış ayrılanın cehennem cemaatlarına kavuştuğunu Muhammed Mustafa beyan ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Men fâreqel cemaate şibran fe innehu min cüthâi cehennem. Kim karış ayrılır? Cemaat inancından, cehennem cemaatlarından olur. Allah muhafaza etsin. Ama maalesef bugün bile bunu inkar eden ilahiyat profesörleri bol miktarda mevcuttur. Bunlar El Şünnet dışı fırkaların önderliğini yapıyorlar. Bunlara uyanlar da cahiller de kanıyorlar. Şimdi İsra suresinin ayet-i kerimesini okuyoruz. Yedikat semadan sonra Sidretül Münteha ve Cenab-ı Mevla'nın ziyaretini de önümüzdeki derslerde Necim suresindeki ayetlerle okuyacağız inşallah. Ayet-i kerimeye bir lügat manası veriyoruz, bir izah ediyoruz ki ne buyurulduğu anlaşılsın. Sübhanelledi diye başlıyor tesbihle. O Allah'ı tesbih ederim ki. Kim tesbih ediyor? Allah Teala tesbih ediyor. Kimi tesbih ediyor? Kendisini tesbih ediyor. Çünkü bizim tesbihlerimiz Allah indinde makbul oluyorsa da Allahu Teala'ya yakışan ve layık olan bir tesbih olamıyor. Çünkü biz ne kadar Allah'ı tenzih etsek de kendi kısır aklımız ve Eksik gedik, ilmimize göre oluyor. Sınırlı kalıyor. Onun için Allah-u ya yakışan tek tesbih var. O da kimin tesbihidir? Kendi tesbihidir. Çünkü kendisini kendisinden iyi bilen yok. Bu itibarla Rabbimiz burada bize hem de tesbih öğretiyor, tenzih öğretiyor. O zatı tesbih eder. Ne demek tesbih ederim bütün kötülüklerden, çirkinliklerden, noksanlıklardan, eksikliklerden, aksaklıklardan uzak olduğunu beyan ederek şanını yüceltirim ve kendisine övgüde, senada bulunurum demek. Tesbihin manası kısaca bu. Allah Teala'ya yakışmayan ne kadar isnatlar ve iftiralar varsa kullar tarafından bunların hepsini bir çırpıda tesbih ifadesi ne yapıyor? Süpürüyor tabidullah'ı Anissu. Şimdi niçin e, İsra hadisesine tesbihle başladı? Birkaç mana var. Birincisi Miraç'ta tabii ne var? Resulullah sallallahu aleyhi ve göklere yükseltilmesi, dört dünya yükseltilmesi var tabii. Gökler yukarı taraftadır. Sidretü'l-Münteha yukarı taraftadır. Cennet yukarı taraftadır. Ama Allah Teala yukarı tarafta değildir. Mekândan münezzehtir. Bu itibarla Resulullah sallallahu aleyhi ve semavata yükseltilmesinden bazıları allah Teala'nın da bir mekanda, bir yukarıda olduğu zannına, vehmine kapılmasın diye Rabbimiz ilk başta neye başlıyor? Sübhanellezî Mekandan, cihetten, yönden, alttan, üstten, sağdan, soldan bütün mahlukatın herhangi birine bir şekilde benzemekten Allah'ı tenzih ederim diyor. Yani burada bir mana aklınıza gelmesin ki haşa Allah yukarıdadır da Resulullah yukarı doğru çıktı. Haşa! Resulullah yukarı doğru çıktı. Ama sidret ül sonra zaten mekandan çıktı. Yani yer mefhumundan çıktı, zaman mefhumundan da çıktı. Ondan sonra bir yer, bir cihet söz konusu değil. Ondan sonra tabi ikinci manada yine burada ne vardır? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ben miraca çıktım, şunları gördüm, şunları gördüm. Müşrikler kalkıyor ne diyor? Yalancısın, sahtekarsın, haşa. E, Allah-u Teala ne diyor? Ben o zatı tespit ederim ki ben yalan söyleyen bir peygamber göndermedim. Ben bir sahtekarı resul ittihaz etmedim. Ben dost doğru Muhammed Mustafa'yı sevdim, seçtim. Sallallahu aleyhi ve sellem zatıma ziyarete kabul ettim. Bu manada var. Efendim, kullara öğreti var. Rabbimiz Tebaraka ve Teala bu ifadeyle başlıyor. Ve yine burada Sübhane'de ne manası var, teaccüp manası var. Subhanellezi. Çünkü bir insan şaşırdığı zaman ne diyor? Fesubahane Allah, Fesubahane Allah nerede kullanılıyor? Arap lügatında da e, tabi, teaccup anında, hayretini gizleyemediğin şaşkınlığını açığa vurma noktasında Subhanallah ifadesiyle Efendim bu mana temsil ediliyor. Burada da ne var? Allah Teala Habibine bahşettiği İsra mucizesini teaccup ifade eden tesbih lafzıyla başlatarak. Bu ne büyük mucizedir ki hiçbir peygambere nasip olmamıştır diye bir e, mucizenin de büyüklüğüne işaret ediyor. Çok. Bu hamur çok su kaldırır buyurur efendi baba. Kudüs esirru. Yani ne kadar çalkalarsan o kadar yayık çıkar bundan. Bu geçilecek dolayısıyla. Ledi o Allah ki celle Celaluhu esra. Gece vakti götürdü. Kimi bir abdihi kulu Muhammed Mustafa'sın? Sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki bir abdi'den maksadı Muhammed Mustafa olduğunda, Sallallahu aleyhi ve sellem, aklı olan hiçbir kişi ihtilaf etmiyor. Esra bir abdi derken tabii götürdü ama burada vasıtasız götürdü manası çıkmıyor çünkü orada vasıta kullanıldı değil mi? Burak vasıtasıyla götürüldü. Dolayısıyla al yine kim götürmüş oluyor? allah Teala götürmüş oluyor. Buradan birimiz de şimdi Ankara'ya yola çıksak bu gece, kim götürüyor bizi Ankara'ya? allah Teala götürüyor. Vasıtayla götürüyor. Evet. Burak vasıtasıyla, ondan sonra yedi kat semaya, Mi'raç vasıtasıyla. Mi'raç merdiven, derste geçecek. Orada manevi bir merdiven devreye giriyor. Ondan sonra refref devreye giriyor. İpekten, atlastan, döşekler devreye giriyor. Yani birkaç vasıta Mi'raç'ta önümüze çıkıyor. Kulu buyurmakla ne yapmış oluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şeref vermiş oluyor. Çünkü e, efendim kulluk rütbelerin en üstünü olduğundan eşhedü Muhammed'den muhammeden derken ne diyoruz? Abdühü önce kulu diyoruz ve Resulü sonra peygamberliğini devreye sokuyoruz. Dolayısıyla o onun hususi bir kuludur. Efendim bir de burada ne var? Bir nebiyihi, peygamberini diyebilirdi. Bir habibi sevgilisini diyebilirdi. Dememesinde de bir hikmet var. O da nedir? Miraca çıkması öyle büyük bir mucizedir. Hiçbir Peygamber nasip olmamıştır. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın ümmeti sapıttığı gibi bu ümmette Resulullah Aleyhisselam'ın hakkında aşırı giden bir saygıda bulunabilir. Aşırı giden saygı ne yapar? Onu kulluktan çıkarır. Ona ilahlık payesi verir. Şu anda Hristiyanların İsa aleyhisselam hakkındaki inançlarında Allah'ın oğlu haşa veyahutla bir Allah'tır diyecek kadar ileri gitmeleri gibi Resulullah hakkında da ümmeti yoldan çıkmasın diye Allahü Teala orada da sınırı koyuyor. Bir abdihi ne en büyük mucizelere de mazhar olsa, benim cemalimi de görse, hiçbir peygamberin eremediklerine de erse yine makamı nedir? Kulluk makamıdır. Bu kulluk tabi diğer kulların kulluğundan farklı bir kulluktur. Çünkü özel ve seçkin bir kul. Her kul onun gibi seçkin değildir. Şimdi Kur'an-ı anda bu gibi ayetlerde Resulullah Mehmet ederken bu ifadeye yer veriyor. Tebarakelle ki nزل el Furkan'ı abdî, Kuluna Furkan'ı indirdi. Kur'an kuluna diyor. Fevhâ ile abdîhi mâ erha. Kuluna vahyettiklerini ediyor vahyetti Dolayısıyla ne ulâ mâkâme Abdullah. Allah'ın kulu diyor. Bu Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in en büyük şerefi oluyor. Leylen yeniden geceleyin buyuruyor. Halbuki esra gece gitmek manasıdır. Ee, bir abdi deyince bağ götürmek manasıdır. Tekrar gece buyurulmasın hikmeti nedendir? Tefsirlerin beyanına göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İsra ve Miraç mucizesi ne, ne olmamıştır? Gecenin tamamını kaplamamıştır. Leylen az bir zaman tabi bu az zamanda görülenler senelerce anlatılsa Bitirilemiyor. İşte demin dediğimiz yere geliyoruz. Zaman mefhumundan soyulduğu için orada saat o alemde saat yok. dakika yok. Bu alemdeki gidiş ve dönüş itibariyle dakika tutulduğu zaman ne çıkıyor? İşte abdest aldığı zaman abdestinin suyu ibrikte daha çalkalanırken dalgalanırken miracı yapıyor dönüyor. Döndüğünde hala ibrikteki suyun hareketi dinmediğini kitaplar rivayet ediyor. Hatta yine bir ağaca mübarek sarığının değdiği o ağacın dalının mübarek sarığına böyle bir değerek sallandığı ve Miraç'tan döndüğünde hala ağacın sallanmasının durmadığı rivayetleri ne gösteriyor? Bu zamansızlık mefhumunu gösteriyor. allah Teala istese, şu anda 9'a 9 var. Bu dakikayı durdurarak bu araya 100 sene, 1000 sene koyabilir. O kadar gelişmeler yapabilir. Ve bu olayların bitiminde saat yine 9'a 9 var olur. O arada zamanı durdura... Teknoloji ilerledikçe siz de bazı şeyleri biraz daha aklınıza yaklaşıyor. Eskiden bunlar konuşulduğunda amma palavra diyenler, şimdi örneklerini kendilerinden görünce kulların yaptıkları basit formüllerle bile efendim, durdurmalar, başlatmalar, geri almalar görülünce ee, zaman tüneline gitmeler, bir şeyler uyduruyorlar şimdi yavaş yavaş e bunlar da delalde ediyor ki bunlar allah Teala'nın kudretine nispetle yoktur e bu, bunlar bile böyle şeylerden bahsediyorsa Rabbimizin kudretine efendim haşa hiçbir sınır yoktur <gülüyor> nereden aldı götürdü? minel mescidil haram mescid-i haram neresidir? Kabe-i muazzamadır mescid-i haramdan buyurmakla iki rivayet vardır bir rivayet neredeydi? Altınoluğun altındaki hatim denen Kabe'nin hemen etrafındaki çevrili yerde yatıyordum. Bir rivayet neredeydi? Ümmühani'nin evindeydi. Ebu Talip kızı Ümmühani'nin evinde yaslanmıştı. Ümmühani'nin evindeyse de yine orası nedir? Mescidi haramdır. Çünkü Ümmühani'nin evi neredeydi? Şimdi Kabe-i Muazzama'da tavaf ederken ruknü nü Yemani'yi biliyor musunuz? Hacer-i bir evvelki köşe Hacer-i e gelmeden Bir evvelki köşedeki Ruk-nü Yemani istilam ettiğimiz O hizadan hemen gidiyorsun Orada merdivenler vardır çıkıntı yukarı çıkıyorsun Kabe'nin tavaf alanından sonra merdivenler var Osmanlı'nın yaptığı kubbelerin altına çıkarken Hemen orada Efendim yeri sabittir mühanin evi şu anda orasıdır yani evi de şu anda nerede kaldı Kabe Muazzama'nın içinde kaldı o zaman da neredeydi hudut olarak mescidi haramın hududundaydı. Dolayısıyla el mescidil haram mescidi haramdan aldı götürdü nereye İlel mescidil mesciilkosa en uzun uzak mescide Aksa demek en uzak Çünkü Mekke ile arası bayağı uzak olduğundan, bir de onun ötesinde o zaman Allah'a ibadet için tesis edilmiş hiçbir mescit binası bulunmadığından ötesinde Mescid-i Eksa ismini almıştır. Mescid-i Eksa'ya götürülmesinde çok hikmetler vardır. Bu hikmetler sayılırken Mekke'den direkt miraca çıkarılabilirdi değil mi? Çıkarılmayıp Mescid-i Eksa'ya getirilmesi. E tabi çok hikmetler sayılıyor. Birincisi Mescid-i Aksa Musa selamdan beri Yuş Aleyhisselam'dan sonra fethedilmiş ve birçok peygamberin ibadet ettiği, binlerce peygamberin ibadet ettiği bir mübarek mekan. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselam'ın de oraya ayağının değmesiyle oranın kutsiyeti, mukaddesliği ne oluyor? Artıyor, takdisi tamamlanıyor. Son peygamberinde ve sellem, oraya mübarek ayağı Değsin. Ta ki kutsal mekanlardan hiçbiri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bereketinden mahrum kalmasın. Halbuki işte bu derste anlatacağımıza göre nereleri ziyaret etti ki? E, o ziyaret ettiği yerler kutsal yerler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de e, efendim daha önceki hayatında oralara ayak basmamış. O gece tabi mübarek cesediyle. Çünkü bi abdihi kulunu götürdü buyurmaktan ne anlaşılıyor ruhani olmadığı bedeni de beraber olduğu hem bedeni şerifi hem ruhu şerifi beraber yoksa ruhen gitmeye gelmeye yani rüyada diyelim bir insanın bedeni yatakta yatarken ruhunun rüyada dolaşmasında kulunu götürdü tabiri kullanılmaz kulunu götürdü tabiri nerede kullanılır kalıbıyla, cismiyle, cesedi, şerifiyle, mübarek bedeniyle, ruhu bir arada olduğunda kullanılır. Öbür türlü zaten ruhaniyetin gezip dolaştığı herkesce malumdur. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç sabahı Ebu Cehil'lerle tartışırken, Ebu Cehil'lere tebliğ ederken onlar istihza ve alayla karşılık verdiklerinde ben bu gece rüyamda dolaştım deseydi Ebu Cehil'ler buna bu kadar itiraz etmezlerdi. Çünkü rüyanda dolaşa Bilirsin derlerdi. Ama bedenimle gittim geldim demesine ne yaptılar? Büyük tepki yaptılar. Ayaklara kalktılar. Olur mu bu kadar da büyük yalan palavra dediler? Göz göre göre bizi bu kadar uyutuyor musun dediler. Tabi cevaplarını aldılar. Derslerde anlatacağız. Ancak demek ki bu kadar itiraz edildiğine göre bu konu bedeniyle oldu, olmuştur ki inanmayanların inkarını artırmıştır. Bu itibarla Mübarek bedeni, ayağı, şerifi, bütün bu kutsal diyara e, efendim, mukaddeslik bakımından ziyadelik vermiştir. Ayrıca gök kapısı nerededir? Mescid-i Aksa'nın tam üstündedir. Orada olduğu için gök kapısı, çıkış şöyle olmasın da mübarek kayadan, cennet kayasından düz Vuku bulsun diye de olduğu hikmetler arasında zikrediliyor. <gülüyor> bütün ekseri peygamberlerin hicret mekanı Mescid-i sağ olduğundan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde iki kıbleyi cem etsin. İlk kıble, peygamberlerin ilk kıblesi olan makamda da efendim namaz kılsın ve kıldırsın diye enbiyanın ruhları bütün peygamberlerin ruhları orada toplansın ve böylece büyük hayırlar, bereketler husule gelsin diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya hicret ettirilmiştir. Yani bir bakıma İbrahim aleyhisselamın da hicret yeridir orası Nemrut'tan hicret yaparken o diyara hicret etmiştir sonra vefatı da İbrahim aleyhisselamın orada Mescid-i ya çok yakın El Halil'de kabri şerifi bulunmaktadır İbrahim aleyhisselamın da hicret yeridir bütün en Enbiya'nın e, mabedidir. Orayı ziyaret nasip olsun diyedir. Hala dahi diyorlar ki bilmiyorum ben bunu. Geçen bir hoca efendi geldi Filistinli bir alim gelmişti. O, o beyan etti. Bunu şu andaki yeni e, araştırmacıların da tespitidir. E, Mescid-i e, üzerinde atmosfere, biz diyoruz ki gök kapısı oradandır diyoruz. Kitaplarda böyle görüyoruz. Senelerdir söylüyoruz biz bunu. Kitaplardan gördüğümüze göre konuşuyoruz tabi ama şimdi yeni tespih diyor ki bir şey fırlatacaklar uzaya, atmosfere neyse hiçbir yerden bir çıkış bulamıyorlar. İlla Mescid-i Aksa'nın üstünden çıkış olduğunu şu anda da efendim e, ilmi kaynaklar konuşuyor. Atmosfere fırlatılan uydular neyse yani çıkış menfez noktasını semavata yükselme veya bir şey atma noktasında oradan sade çıkabiliyorlar o havadan. Dolayısıyla çünkü 18 mil bir yakınlığı var. Göklen yerin en yakın olduğu nokta. Ve mahşerin kurulacağı arazi. Mahşer toprağı da oradan genişletilecek. Veydelerdü müddet. Allah Teala böyle deri nasıl çekercen? Toprağı öyle uzatacağız. Mescid-i Eksa'nın Mahşiri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, mahşer arazisidir. Orada olacak. Hepimizin e, kabirlerimizden kalkıştan sonra haşredileceği yer orasıdır. i̇sraf Aleyhisselam sura ühleyecek. Beyt-i Makdis'in kayasından Dolayısıyla büyük faziletlere, meziyetlere sahip bir yer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ziyaretiyle de bir kat daha fazileti arttı. ''Ellezi o mescidi aksa ki bârakne.'' Biz bereketli kıldık Haulehu etrafını. Etrafı bereketli. Etrafı bereketli olunca kendisi ne kadar mübarektir. Etrafı bile mübarek. Şam-ı Şerif, Ürdün, Filistin vesair bütün o civardaki karyeler mübarek olduğu bu ayet-i Eriha, kutsal şehir Eriha, Arz-ı Mukaddes'e hep bunlar Mescid-i Aksa'nın civarıdır. Dört tarafından civarındaki bütün vilayetler, kasabalar, karyeler hepsi Allah'ın maddi manevi bereketlerini yağdırdığı yerler. Allah gasp eden Yahudilerden خلاص etsin. Yeniden ehli İslam'a nasip etsin. Yani. Amin. Tabii, eseriyet yine ehli İslam'ın elindedir. Yahudilerin şu anda bulundukları bölüm azınlıktadır ama tabii tam merkezi Mescid-i Aksa'yı tehdit eder. Mahiyettedir. Allah Teala tehditlerini bertaraf etsin. Amin. Amin. Nasıl Gazze'den şimdi çekildiler? Numaracı sahtekarlar ağlıyorlar. Bütün millet diyor ki ay yazık adamları evlerinden çıkarıyorlar. Otursun. Ulan ne evlerinden çıkarıyorlar? Bu kadar Müslüman'ı ev, evlerinden baklığından ettiler. Şimdi haberler söylüyor ki Amerikanın televizyonları bugün haber veriyor. Amerikanın. Gazeteleri yazmış bugün Amerika'da. Ya bunlar ne numaracı adammış diyor. Ne film çeviriyorlar Neymiş diyor? Nerede bir kamera görseler geliyorlarmış, Hii, ağlıyorlarmış, kamera böyle çektim ha ha gülüyorlarmış. Adam da şaşırdı, Amerika da şaşırmış. Şimdi gazeteler yazıyor, birisi diyormuş ki sana biraz ağlayayım şu kadar para ver. O öyle ağlıyormuş pazarlıkla falan. Bunlar böyle sahteken insanlar, millet acıyacak bunlara. Bunlara acınır mı bunlara bunlara? E neyini acıyacak sen? Müslümanı evinden, barkından, yurdundan etmiş, kendi orayı gasp etmiş, e gasp eden çıkarken acınılır mı yani? Hiç acınılmaz. Bir de kendileri de ağladığı yok yani. İşleri güçleri numaraymış. Etrafını biz mübarek kıldık. Dünya bereketleri ve din bereketleri. Efendim din bereketi belli. Yakınında El Halil, İbrahim Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Yakum Aleyhisselam <gülüyor> bütün Enbiya El Halil'de. Beytileham. İsa Aleyhisselam'ın doğduğu mübarek yer. Beytileham. El Halil'den biraz ileride. Bu tarafta Kesib-i Ahmer Musa Aleyhisselam'ın kabri şerifi. Davud Aleyhisselam orada. Süleyman Aleyhisselam orada. Efendim, Eriha. Bütün civar peygamberlerle dolu. Enbiya dolu. Her taraf nebilerle dolu. Binlerce peygamber. Ondan sonra dünya bereketleri, ağaçlar Irmaklar, zeytinlikler, meyveler, sebzeler bir görseniz cennet. Mescid Eksan etrafındaki şehirler. Ben gezdim oralar. Ürdün, Şam ve civarlarında gezdim. Böyle yemyeşil, bağbostan, cennet yani. Allah Teala hem dünya bereketleri vermiş, hem dini bereketler vermiş. Bütün bereketleri orada, onun etrafında. Düşünün kendisi ne kadar mübarek. Dünyanın sonunda da İslam oraya hizmet edecek. Bütün Müslümanlar orada toplanacak. İsa aleyhisselam oraya inecek ve yine sonunda Müslümanların son buluşma noktası Mescid-i Aksa olacak. Çünkü Mekke Medine de harabe olacak. En son mamur kalan nokta Mescid-i Aksa olacak. Hazreti Mehdi de orada imam olacak. Onun için Baarak nahavle etrafı mübarek kendim var. Niçin Habibimizi bu ziyarete seçtik? Li nuriyehu min Ayetlerimizden bazısını ona gösterelim için. Bizim ayetlerimiz sonsuz ve sınırsızdır ama bazı ayetlerimizi göstereceğiz. O bazı ayetler ama nasıl ayetler? Kedelkenuri <gülüyor> İbrahim'e meleku semavat İbrahim'e ne gösterdik diyor? Göklerin, yerlerin, manevi mülkünü gösterdik diyor. Peki Resulullah için ne diyor? Yeniriyo müne hayatına. Bazı ayetlerimizi gösterir. Yoksa İbrahim Aleyhisselam'ın gördüğü Resulullah'tan fazla mı? Haşa! Niye? Çünkü İbrahim Aleyhisselam'a gösterilen ayetler, tamam, gö e çok, çok ama, neyle sınırlı? Gökler ve yerlerle sınırlı. Göklerin ve yerlerin, büyük mülkünü ve saltanatını gösterdik diyor. Gökler ve yerler. Resulullah Efendimiz hakkında, göklerle yerlerle demiyor. Min ayatine. Mutlak ayetlerimizde. Necm suresinde ne diyor? Lekad min ayati rabbil kübra. Rabbinin en büyük ayetlerini gördü diyor. İbrahim Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, bütün peygamberlerin gökler, yerler, felekler, melekler hakkında gördükleri tüm mucizeleri bir yana koysan, Muhammed Mustafa'nın Mevla'nın cemalini görmesinin yanında nedir mahluklarla ilgili ayetler? Halik yaratıcıyı görüyor. Fiyas edilebilir mi? İnnehu o Allah hakkıyla işitendir. Habibinin de dualarını işitti. O sene çok üzgündü. Amcası Ebu Talib'i kaybedince Ebu Talib'in ölümünü fırsat bilen müşrikler çok büyük. Saldırıya geçerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sahabeyi ne yaptılar? Kuşatma altında bir e, bölgede efendim giriş çıkış yasağı koyarak Erzak ve efendi yiyecek içecek girdisi çıktısını engelleyerek Madden ve manen büyük sıkıntıya soktular Mekke'nin içinde bir mahallede Cennetül Mualla tarafında bir kuşatma yaptılar Ebu Talip'ten sonra dolaşta çok büyük hüzün yaşandı aynı sene Hatice validemiz Radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve en yakını En büyük destekçisi ve ailesi vefat etti Ondan da çok büyük bir üzüntü hasıl oldu. O seneye hüzün senesi, üzüntü senesi ismi takıldı. Kainatın efendisinin en mahzun olduğu o sene Allah Teala cemalini, müşahedeye davet buyurdu ve Habibine çok büyük tesellide bulundu. O sene. Hicretten önce. Bir hizetten sonra, hicretten önce. Hangi ayda olduğu hakkında rivayetler varsa da Kuvvetli görüş Recep Şerif'in 27. gecesidir. 27. gecesi de önümüzdeki çarşambadır. Yarın değil haftaya çarşamba o çok büyük gece 27. gece bu en büyük mucize gerçekleşti. Tabii ki günü <gülüyor> o zaman o sene efendim pazartesiye musadif oldu. Tabii bunlar da Allah'ın işlerinde tesadüf yoktur. ilahi hikmetler vardır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumu pazartesi. Peygamber gönderilişi pazartesi. Miraca çıkarılışı pazartesi. Mekke'den çıkışı pazartesi. Medine'ye girişi pazartesi. Vefat etmesi pazartesi. Bu itibarla pazartesi günlerini oruçlu geçirirdi. Bu büyük nimetlere, mazariyetine şükür ifadesi olarak her pazartesi bayram olmadıktan sonra seferde yolculukta olmadıktan sonra her pazartesi oruç tutmasının hikmeti de buydu Habibi'nin dualarının niyazlarını duydu ve El-Basir hakkıyla görücü olduğundan Habibi'nin sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> halini vaziyetini gördü ve böylece onun bu duasına icabeten Lil-Mes'ul miracı müesser etti Şimdi bu ad kısaca manası. Bunu, bunu tabi çok uzatabilirdik ancak vakitler tahammül etmez. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Recep Şerif'in 27. gecesi diyoruz. Pazartesi gecesi Kabe-i Muazzama'da yatsı vakti kıldı. iki rekatı Kıldıktan sonra o zaman beş vakit namaz farz olmadığından kendisi ne yapardı? Yatsı vakti yatmadan iki vakit olarak kılardı. Yatsı vakti yatmadan evvel iki rekatını kılmış idi. Ve böylece uzanmış idi. <gülüyor> Melekler geldiler. Cibril ve Mikail aleyhmusselam Yanlarında bir melek daha var. Onun ismi zikredilmiyor. Üçü geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de iki kişinin arasında uyuyor. Bu hatimde olan rivayete uygun düşüyor. Önceden iki gece daha geldiler. O hangisi o? İki kişi de yanında olduğu için birbirine gösterdiler. Ortalarındaki en hayırlıları dediler. İki gece bu sesi işittiyse de gelenleri görmediler. Üçüncü gece geldiklerinde hüve hüve, o işte o dediler, efendim. Ortadaki, mevet ortadaki dediler. hudüse del kavm. Alın e, kavmin efendisini, ümmetin efendisini dediler. Onu taşıyarak zemzemi şerife getirdiler. Zemzem de biliyorsunuz hemen Kabe'nin yakınında. Sırt üstü uzattılar. Sırt üstü uzattılar. Cibril Görevi ele aldı. Ne yaptı? Mübarek şu efendim, gerdanlık takılan bölgeden Mübarek Karnı Şerifinin altına kadar burayı işaretle şöyle yapıyorum. Ameliyat yapacak işaretle açtı. <gülüyor> Bu evvelce çok anlaşılacak bir şey değilken şimdi ne kadar kolaylaştı değil mi bypass meselesinde? Adamı ne yapıyorlar? Makineye bağlıyorlar. Adamın kalbini istedikleri gibi ele, elekliyorlar, felekliyorlar, çeviriyorlar, eviriyorlar, adam ölüyor mu? Ölmüyor. Niye? Adamı makineye bağlıyorlar, kalbin damarını mamarını açıyorlar, kalbi düzeltiyorlar. Ondan sonra kalbi yerine koyuyorlar, kalp devreye girdi mi fişi çekiyorlar. Bu sefer kalp devreye giriyor. Adam ölüyor mu? Ya Bunda anlamayacak bir şey yok. Bu manevi bir ameliyattır. Kan çıkmadı. Şimdi ona da başladılar. Şimdi hepten <gülüyor> lazerle dışarıdan hiç yarmadan, kanman çıkmadan ne yapıyorlar? İşaretlerle, ışınlarla damarı açmaya başladılar. Öyle mi? He. Yani bunda anlamayacak bir şey yok ama işte yaklaştırmak için zihne konuşuyoruz. Mübarek Kalbi şerifini çıkarttı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sırt üstü yatıyor. Bir acı yok. Yalnız Tamamen açıldı. Zahiren açıldı yani. Hakikaten açıldı yani. Gerçek manada bir ameliyat vuku buldu. Bu üç kere ameliyat geçirdiği vahrettir. Bir kere çocukluğunda, Halime validemizin yanında Taif'teki çocukluğunda geçirdiği melekler tarafından bir kere çocuk oyunlarına meyletmesin. İkincisi peygamberlik verileceği zaman vahyin ağırlığına tahammül edebilsin. Üçüncüsü de Miraç gecesi vuku bulan bu ameliyat, Mevla'nın cemalini kimseye görememiş. Bir tek o görecek, buna tahammül edebilsin diye bir destek olarak kalbi şerifinden şeytanın hazzı nasibi <gülüyor> daha çocukluğundan zaten atıldı. Şeytanın hiç orada vesvese verecek bir mahalli kalmadı. Bak biz şimdi ne kadar takva olsak, falan adam en büyük evliya olsa yine herkesin kalbinde şeytanın vesvese vereceği bir yer var mı? Var. Ama Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde şeytanın vesvese ilka edeceği bir e, pıhtı bile bırakılmadı. Ha öbür Allah'ın dostları da tabi onlara vesvese verirse de onları da Allah koruduğu için ne yaparlar? O vesveseye kapılmazlar. Allah'ın korumasındadırlar. Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselama dedi ki bana bir tas zemzem suyu getir. Bir tas altından. Niye? Niye? İçtini bir tasdan min maa izemzeme, ki maa utahira kalbo ve aşrha sadroğu göğsünü şerh edeceğim, öyle genişleteceğim ki elem neşrahle kesadırak, senin sadrını, gönlünü, göğsünü açmadık mı diyor, şerh etmedik mi? Öyle bir şerh yapacağım ki daha dünyalar binse bana mısın demez. Ya Allah dostlarım bile ne diyor? Efendim, Arifi i Billah, Allah'ı bilen, bulan bir velinin kalbini anlatırken, ne diyor? Bütün alemler, yedi kat gökler, yerler, arş dahil, Arifi i Billah'ın kalbinin köşesine konsa onu hissetmez bile diyor. لَمْ يَسَعَنِي اَرْضِي وَلَا سَمَاءِ وَلَا يَسْعَعُنِي Kalbi abdülmümin. Yerlerim göklerim beni almaz, mümin kulumun kalbi beni alır diyor. Çünkü kalp mekansızlık üzere yaratılmış. Yerler göklerine kadar geniş de olsalar, mekandır. La mekan olan Mevlan mekanda işi yok. Ama kalp ne üzere yaratılmış? La mekan kabiliyeti üzere yaratılmış. Mekansızlık kabiliyeti var onda da. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi şerifi efendim zemzem suyuyla <gülüyor> yıkandı. Üç kere içinde bulunan üzüntü, sıkıntı, gam, kederin hepsi çıkarıldı böyle. Şey atar gibi böyle attılar dışarı. Hiç daha ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ee, en ufak bir kafirlerin eziyetine karşı sıkılmadı yani. Bu kuvveti aldığı için. Buradan da ne anlaşılıyor? Zemzem suyu suların en faziletlisidir. Cennette bile zemzemden üstün bir su yoktur. Çünkü cennette olsaydı Cibri Aleyhisselam cennetten o suyu getirirdi. Resulullah'ın kalbini en iyi suyla yıkamaları gerektiğinden. Zemzemden eftali yok ki zemzemle yıkandı. Bu anlaşılıyor. Sonra Mikail Aleyhisselam 3 tas daha getirdi. Böylece yıkama işi bitti. Sonra altın bir tas getirildi. Bu tasın içi dolu. Ne dolu? İlim dolu. iman dolu. Hikmet dolu. Hilim dolu. Hilim yani acele etmemek. Telaşa kapılmamak. Yakın dolu. Yakın ne? Yakın ee, şüphesiz inanç. Gözle görmüşten ileri bir inanç. İslam dolu, manevi bir şey bu. Şimdi Allah istese şu bardaktaki suyu nasıl biz bir yere döküyoruz? Allah Teala da ne yapar? Bizim kalbimizde de böyle ilimleri, imanları, hikmetleri, İslamları suyu döker gibi doldurabilir. Biz bir anda ne oluruz? <gülüyor> Hazreti Mehdi, Mehdi olduğundan haberi olmayacak ki. Kaç yaşına kadar da hiçbir şeyden haber olmayacak. Bir gecede Allah onu... Dolduracak. Ya istediğini bir anda doldurur, istediğini bir anda boşaltır. Bir de bak gözün evliya gibi adam sabaha işkıya olmuş. Öyle de bozulan adam var. Ulan bu kadar alim hoca adam ne oldu diyorsun? sapıttı işte. E, Allah istediğini doldurur, istediğini boşaltır. <gülüyor> Sonra efendim mübarek kalbini yerine yerleştirdi, mübarek gözünü leymledi kapattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde Cibril'in elinin izi mübarek göğsü de mübarek tüysüz olduğu için gümüş leva gibiydi. Göğsünde sadece bir e, efendim şerit halinde bir tüy vardı. Geri kalan yerleri mübarek tüysüz be, gümüş tabaka gibiydi. O şeyin Cibril'in e, elinin izi ameliyat dikişi gibi gözükürdü. Bir bereket olarak kalmıştı. İstesi allah Teala onu da gizleyebilir de hiç eser de bırakmaya bilirdi. Ama ne oldu? Rabbimiz bunları bir mucize eseri olarak Habibinde gösteriyor. Sonra iki omzunun arasına nübüvvet mührünü vurdu. İki omzunun arasına nübüvvet mührü Miraca çıkacağı gece getirildi, koyuldu. Bir e, deve kuşu yumurtası büyüklüğünde efendim tüylerden yazılı La ilahe illallah Muhammedun Resulullah tüylerle yazılmış. İşte bazı rivayetler Tevecceh Haysu Şiit Tefendike Mansur yazısı görülüyordu. Bu nübüvvet mührü de e, kendisine ihsan edildikten sonra eğerli falanlı efendim Burak getirildi. Bu Burak bir hayvan ki bembeyaz uzun, merkepten büyük Katırdan küçük. Ayağını gözünün son baktığı noktaya atıyor. Yani yerden göğü bir gözden görüyorsa işte bir kere bir adım. Böyle bir efendim vasıta. İnsan yanağı gibi yanağı var. At gibi yelesi var. Deve gibi ayağı var. Sığır gibi tırnakları ve kuyruğu var. Göğsü kırmızı yakut plakası gibi. Böyle bir hayvan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ben ondan daha güzel bir mahluk görmedim Yaratıklar içerisinde Güzelliğinden ona aşık oldum Nasıl bir mübarek hayvansa Cennette bunlardan Mevcut Mevlütte bu yazıyor uzun uzun değil mi Diğer buraklar içinden onun seçilmesini anlatıyor işte Öbür buraklar cennette yerken içerken geviş getirirken bu mübarek hayvanın cılız kaldığı, yemekten içme kesildiği, meleklerin ona sual ettiği Cibril aleyhisselam Miraca Rasulullah'a getirecekken Buraklar içinden bir seçim yap yapacağı zaman baktığı, efendim bu bura sen niye yemiyorsun, içmiyorsun? E ben ahir zaman peygamberinin cenneti ziyaret edeceğini işittim ama bizden birine nasip olacak, acaba bana nasip olur mu diye dertlendim, o merak içindeyim deyince tamam mademki öbürlerinin böyle bir derdi yok biz bu işe dertli olanı seçelim deyip, onu aldığı rivayetleri Mevlüt'te bile okuyorsunuz. <gülüyor> Tabii ki bu doğru bir rivayettir. Çünkü hakikaten Allah Teala bütün yaratıklara Habibi'nin sevgisini vermiştir sallallahu aleyhi ve sellem. O burada da önceden peygamberler binerdi. Geçmiş peygamberlerin de merkebidir o. Dolayısıyla onda böyle bir hususiyet var. Ahir zaman peygamberi de bana nasip olsun diye düşünmüş. Efendim böyle bir talepte bulunmuş. Mevla da onu yine seçmiş. Yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bineceği zaman biraz e, aksilik etmiyor da geri çekiliyor. Hz. Cibril kulağını iki kulağından büküyor. Diyor ki meh! Sakin dur diyor. Ebi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem tef'ülü hâza bu hareketi Muhammed'e mi yapıyorsun? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ekremu alâllâhi bin senin üzerine çok peygamberler bindi ama ondan daha kıymetli bir kul sana bugüne kadar binmedi. Deyince ter attı. hayatından utancından. Bütün hayvan ter attı. Bazı rivatlerde ahirette şefaatını söz versin öyle binsin diye de geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun bu talebini kabul ettiği zikrediliyor. Sonra durdu. Efendim. Cibril aleyhissalatü vesselam, eğerinden tuttu. Efendim, Hazreti Cibril bir vaat sağında, Hazreti Mikail solunda yürüdüler. Nasıl yürüyorlar tabi? Bir adım, bir adımdan nereye geldiler? Medine'ye geldiler. 450 kilometre, 500 kilometre. Hurmalık bir yer. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan evvel Medine'ye gelmiş mi? Gelmemiş. Hiç Medine'yi görmüş mü? O yaşa kadar. Görmemiş. Tabi Medine'yi duymuş, Medine'yi biliyor. Babası Medine'de vefat etti. Annesi yolda vefat etti. <gülüyor> Ancak kendisi görmemiş. Burada in dedi Cibril. Namaz kıl. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada namaz kılıp daha Medine'ye hicret edeceği planında yok. Mescid-i Nebevi yani şimdiki Ravza'daki cami olacak yerde iki rekat kıldı. Evvela. Orası kutsandı. Dedi nerede kıldım biliyor musun bilmiyorum. Burası Taybe'dir. Medine'nin bir adı. Ve ile ile ile muhacar. Hicret edeceğin yer burasıdır inşallah de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de namaz kılarak e, yolculuğa başladı. Bembeyaz bir araziye gel. Cibril dedi in burada da kıl. Kıldı yeniden bir Nerede kıldın biliyor musun? Bilmiyorum. Musa aleyhisselamın ağacının yanında Medyen'de namaz kıldın. İşte dedik ya mukaddes topraklarda ziyaret mukaddes yerlerde namaz kılmanın bereketi, teberrük, tevessül, bütün bunların delilleri. Tekrar bindi, bir adım da gidiyor, her yere bir adım. İn burada namaz kıl, indi kıldı. Nerede kıldın biliyor musun? Bilmiyorum. allah Teala'nın Musa Aleyhisselam'la konuştuğu tur Sina'da kıldı. Tur dağı, geçen hafta dersimizde geçen mübarek dağda Resulullah Efendimiz ziyaret ettiler ve o dağda da mübarek ayağının izi var. Ayağı değmiştir. Orada böylece kutsallığına mukaddeslik katmıştır, eklemiştir. <gülüyor> Burak'ta giderken cinlerden bir ifrit, azgın bir cin gördü. Peşine düştü. Resulullah Aleyhisselam ne tarafa baksa o cin karşısına çıkıyor. Cibril dedi ki sana bir dua öğreteceğim. Bunları okuduğun zaman bunun ateşi sönecek ağzın üstüne tökezlenecek. Resulullah öğret dedi ve kerim ma ma ma ma min ve min ya rahman bu duayı okudu hemen o şeytanın şulesi söndü ve ağzının üstüne tüközlendi düştü Yolculuk devam ederken daha Mescid-i Aksa'ya gidiyorlar. Ancak Allah Teala'nın göstereceği ayetler var. Bir cemaat arastadı. Böyle bir topluluk gözüküyor. Manevi tems temsili fakat aynı bildiğimiz insanlar bir toprağa ekiyorlar. Ektikleri gibi boyları gibi bitiyor. Hemen hasat yapıyorlar. Ne zaman hasatı alsalar, mahsulü alsalar hemen eskisi gibi yeniden yerine aynı mahsul bitiyor. Böyle bir verimli durum olsa adam köşeyi döner. Canı çıkıyor adam iki senede bir fındık alacak. Kaç ayda bir çay çıkacak da adam ya yiyecek. Para kazanacak. Dedi Ey Cibril bunlar kimlerdir? Buyurdu ki bunlar Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. Bunlar neyi gösteriyor? Yaptıkları bir iyi amel 700 kat katlanıyor. Allah yoluna verdikleri bir hayır ve manafak tumuşen fe Allah yerine hemen getiriyor, dolduruyor ve böylece bunların karı tükenmiyor, ticaretleri kesada uğramıyor. Bu ona gösterildi. Bu bize de bir ibret oluyor şimdi. Ayet. Allah'ın ayetlerinden o gece görünenlerden bize dersler var. Biz de Allah nasip ederse inşallah malımızla, canımızla bu yola hizmet ettiğimiz kadar ticaretimiz büyük olacak, karımız bol olacak. Tertemiz bir koku fark etti. Hissetti sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki bu koku nedir ey Cibril? Dedi bu firavunun kızının tarakçısının kokusudur. Kadın ve onun çocukları. Firavunun kızının tarakçısı, başını tarayan, şimdi kuaför diyorsunuz. O tarakçı kadın, kocası ve çocukları ile beraber Musa aleyhisselam'a iman etmiş. Firavun'un da sarayında vazifeli. İman ettiğini de ne yapmış? Gizlemiş. Ancak Firavun'un kızının başını tararken elinden tarak düşmüş. O anda tabi insanlar bazı kere işte dili alışıksa onu söylerler böyle ani bir durumda. Bismillah ta ise Firavun. Kahrolasıca firavun. demiş Allah'ın ismiyle diye. Tarağı alırken kız uyanmış. ''Senin babamdan başka Rabbim mi var?'' demiş. ''Olmaz olur mu?'' demiş ya. ''Babam benim ra Rabbim olmuyor ki zaten.'' demiş. ''Benim Rabbim Allah var.'' ''Bak babama derim.'' ''Söyle.'' demiş ya. Bunun üzerine Firavun haber alınca kocasını, çocuklarını toplatıyor ve bunlara o da sual ediyor. ''Sizin benden başka Rabbiniz var?'' ''Var. Allah'tır. Öyle mi? Ben diyor bu şekilde sizi cezasız bırakamam sarayda da göreve devam ettiremem. Ne yapacağım? Kazanı kaynattıracağım, içine atacağım diyor yani. Ne yapacağım şimdi? Şey. Firavun. Diyorlar, dininizden dönerseniz işinize devam edersiniz. Halbuki orada ruhsat var mı? Var. Çünkü can tehlikesi olduğu zaman diliyle diliyle döndüm dese kalben dönmese de canını kurtarsa ruhsat var mı? Var. Var ama bu mübarek aile bu ruhsatla amel etmiyor, azimeti elden bırakmıyor ve diyorlar ki biz dinimizden dönemeyiz. E öldüreceğim sizi. İyilik olur diyorlar. İhsanem min keyleyna. Bize büyük bir lütufta bulunursun. Niye? Cennete çabuk yolluyorsun. Ben şimdi intihar etsem haram olacak, sen öldürürsen cennete çabuk gideceğim. Başka bir şey olacağı yok yalnız senden ricamız var bir isteğimiz var yapar mısın e bu kadar hakkınız var diyor bir isteğinizde de yapalım yani o da ne yapar biz diyor ölürsek kemiklerimizi yandıktan sonra kalan küllerimizi birbirinden ayırma diyor bütün ailecek bir yere efendim gömdür biz senden bunu istiyoruz diyorlar tamam diyor canım bu mesele mi ya bundan ne olur ve böylece efendim, anneyi en sona bırakıyor, kocasını, büyük çocuğunu, ee, kızgın kazana, kızgın kazana, tek tek. Şimdi, birini yanarken belki öbürü döndüm der. Kalan karımız olur diyor yani. Birini gavur ederiz. Ama tabii o ölüyor, onun gözünün de öbürü ölüyor, büyük çocuğuna. Sonra, küçük çocuk ee, emzikte daha, o <gülüyor> Annesinin kucağında Şimdi annesiyle beraber atılacak Atlayacak Beşikte konuşanlardan İmam Suyut'u Zikrediyor bunları Beşikte konuşan Siz sadece İsa Aleyhisselam'ı biliyorsunuz Halbuki Beşikte İbrahim Aleyhisselam da konuştu Yahya Aleyhisselam da konuştu Muhammed Mustafa da konuştu Mevlit gecesi söylüyoruz doğumunda konuştuğunu Ondan sonra daha Efendim Eshab-ı konuştu. Yusuf Aleyhisselam'ın şahidi konuştu Çok var Bunlardan birisi de Firavun'un kızının tarakçısının bebeği. Bu da beşikte konuşanlardandır. Annesi kendi atlamağa çekinmedi de, emzikteki bebeği biraz e, dert edince o çocuk dile gelerek, yamma, kai ve la kasi. Ey anneciğim dedi. Kai, düş dedi o kazanın içine, düş. Ve la te, -te Sakın dedi geri kalma. Fe inneke alel hak sen hak üzeresin. Ya İslam bu. Bütün peygamberlerin dini İslam. Böylece efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi o ailenin cennetten gelen rayhasını o hoş kokusunu da hissedince Hazreti Cibril bu kıssayı kendisine beyan etti. Onların kokusu geldi sana dedi. Bir cemaat arasladı. Kafaları kayalarla eziliyor. Böyle kafasını koyuyorlar taşın üstüne. Getiriyorlar bir kaya, küt vuruyorlar. Kafası dümdüz oluyor, pirzola gibi. Bütün her tarafa dağılıyor. Ondan sonra yeniden kafa düzeliyor, eski haline alıyor. Bir daha vuruyorlar kafaya, eziyorlar. Böylece devam ediyor. Ceza bitmiyor. Dedi "Ey Cibril, bunlar kimlerdir?" <gülüyor> Farz namazlardan kafaları ağırlananlar, nasıl secde edeceğiz diye düşünenler, üşenenler. Bunlar kafaları böyle devamlı ezilecek. Yahu buna değer mi ya? Allah'a iki tane secde yapmayacağım diye sonsuza kadar kafanı ezdireceksin ya. Bu ne akılsızlık, ne beyinsizlik, bu namazsızlık, ne, ne eziyet ya? Ne zulüm, insan kendine yapıyor bunu, kimse yapmıyor ya. Bir vakit farz namaz bırakılır mı ya? Rahmana secde edeceksin. Kafana ağır geliyor. Nasıl bir şey bu kafan senin ya? Ezilecek bu kafan senin. Namazsızlık, imansızlığın arkadaş. Sonra bir cemaat rastladı. Önlerinde yamalar, arkalarında yamalar. Koyun sürüleri, deve sürüleri gibi böyle dolanıyorlar. Zakkumlar yiyorlar. Kerih kokulu ateş meyveları böyle kıpkızıl ateş dikenler ama cehennem ürünleri. Bütün içlerini, ağızlarında yiyorlar o yedikleri içlerini yakıyor, dışarı çıkarıyor. Her tarafları yanıyor, parçalanıyor. Cehennemdeki kızgın kayalar, kıp kızıl böyle. O haldeki e, taşları yutuyorlar, yiyorlar. Dedi Ey Cibril bunlar ne yapıyorlar bunlar? Kimi temsil ediyorlar? Havlale dine, la yuduno sadeqa ve mazale şeya. Bunlar mallarının sadakasını vermeyenler, zekatını vermeyenler, farz olan zekatı vermeyenler. Allah bunlara zulmetmedi. Bunlar kendilerine yazık etti. Zekat vermemenin de hesabı doğru yapmamanın, aşağı yukarı hesaplarla yetinmenin, doğru dürüst zekat çıkartmamanın cezası da böyle ateşteki zekkumları, şey badem gibi yemek. Allah muhafaza etsin. Ondan sonra bir cemaat rastladı. Buna çok rastladı. Ellerinde böyle mis gibi etler var önlerinde, tertemiz kaselerde. Yanlarında leş gibi etler var, kurtlar, böcekler dolaşıyor. Pimpis, leş gibi e, ka tabaklarda, kaplarda. Öyle taze etler var ki böyle tazeliğinden pıt pıt atıyor yani. Onu yemiyorlar, o yandaki leş gibi etleri, efendim yutuyorlar. Böceklerle, böceklerle. Ne mide, ne zevk, ne kafa. Resulullah s.a.v. bunlar Ecebril kimi temsil ediyor? Buyurdu senin ümmetinden bir adam. Evinde helal temiz hanımı var. Hanımını bırakıyor. Efendim gidiyor bir fahişenin yanında. Pis bir fahişenin yanında. Ya pis olur mu hoca şey gibi koku sürmüş. Efendim e, bilmem ne marka fıs fıs sıkmış. Bizim karıdan iyi kokuyor. Sen öyle zannet. Sen öyle zannet. Senin burnunda şaşırmış. Gözünde kafan şeşi beş olmuşsun sen. Her tarafının hasseleri bozulmuş. Duyuların dumura uğramış. Haramda güzellik olmaz. E sen şimdi haramdan zevk alıyorsan, demek senin ayarın kaçmış. Anlamıyorsun. Doğruyu eriyor, eriyor doğru. Helal, temiz, mis gibi. Haram, pis, leş gibi. Ama işte Allah Teala o gözü açsın bizde, o kalbi açsın bizde, helala haramı fark edelim. Aynı şey kadın için de geçerli. Kadın kocasını temiz kocasını bırakıyor, pis adamla kocasını aldatıyor, onun yanında geçiliyor, kalıyor. Böyle kadınlar da çok. Hep erkekler yapmıyor bu işi, kadınlar da yapıyor. Kocasını kandırıyor. Sonra bir odun parçasına yol kenarında rastladığım bir elbiseyi. <gülüyor> yanından bir elbise geçse elbiseyi yarıyor deliyor. Ne geçse yanından deliyor. Böyle her şeye uzanıyor. Ecebiz bu nedir? Bu senin ümmetinden bir cemaatin halidir. Yol kenarlarında oturuyorlar. Geleni gideni gözlüyorlar. Günaha giriyorlar. Namhereme bakıyorlar. Yolun hakkını vermiyorlar. İyiliği emretmiyorlar. Kötülükten ne etmiyorlar. On sonra kimileri eşkıyalık yapıyorlar. Yol kesiyorlar. Gelen geçir karaca bağlıyorlar. Gasp yapıyorlar. Kapkaç yapıyorlar. Abu bu aynı haşebe gibi bir şey. Her yeri deler deşer. Baltayla vuruyor adama. Ve la tek'udû bi kulli sırât. Tû'idûne ve tesudûne al sebi'yle. İnsanları korkutmak için Allah'ın yolundan engellemek. Yol başlarına oturmayın diyor Allah. Bu yol kenarlarına oturmak çok tehlikeli bir şey. Bir Müslüman yol kenarında oturup da milletin gelen geçeni seyreden bir insanın günahtan haramdan kurtulacağı söylenemez. Söylenemez. Onun için. Ne işin var senin ya? Ondan sonra bir adam gördü. Kan ırmağında yüzüyor. Taşları yutuyor. Tamamen ırmak kan. Orada da kanlı taşlar yiyor. Bu kimdir? Faiz yiyenlerdi. Faiz yiyenler sonra bir daha birinci kat semada görülecek ayrı bir halleriyle. Efendim? Bu faiz bela. Sonra bir adam odun demeti yığmış. Taşımaktan aciz. Biraz daha yüklüyor. Biraz daha yüklüyor. Resulullah da şaşırdı. Bu kimin temsil ediyor? Bu senin ümmetinden bir adam. Milletin emanetlerini yüklenmiş. Hiçbir emanete vefa göstermiyor. Vazifesini, sorumluluğunu yerine getirmiyor. Başka bir görev söylesen onu da ver, onu da yaparım diyor. Görevini yapmıyor. Başka görevlere de talip oluyor. Şimdi var mı böyle insanlar? Hiç yok. Yani adam. İstediğin kadar görev ver adama ya. Çünkü neden? Maaş artacak, forsu artacak. Onun için. Ee sorumluluk ne olacak? <gülüyor> Zaten bir tane doğru mu yapıyorum diyor canım. O da eksik olsun. O da eksik. Tek olsam da yanlış yapıyorum diyor. Eksik yapıyorum diyorum. Hep eksik kalsın diyor. Ondan sonra bir takım <gülüyor> kişilere rastladı. Dilleri, dudakları demirden makaslarla kesiliyor. Demir makas ateşten. Bu dudak kesiliyor, dil çıkarılıyor, dil kesiliyor. Kesilir, kesilmez yerine yenisi bitiyor taptaze. Her daim böyle işkence devam ediyor. Ey Cibril bunlar kimler? Ha ulayku tabaa ummetike. Hu tabaaul fitneti. "Diyorlar, mal Bunlar senin ümmetinin dedi vaizleri, hocaları. Yapmadıklarını söylerler, söylediklerini yapmazlar. Milleti yoldan çıkarırlar. Yalan yanlış fetva verirler, vaaz yaparlar. Bu hocaların da durumu bu. Allah bizi o hocalardan etmez inşallah. Benim anamın bana bir duası var. Ana duası, peygamber duası. Resulullah buyuruyor. Ana duası, baba duası ne gibidir? İnşallah o duaya mazhar oluyorum. Telefonda bile 2-3 dakika konuşuyoruz. Hemen yarısı duayla geçer mübarek kadın. Duası da şu. Allah dili dudağı makaslarla kesilen hocalardan etmesin evladım. Benim anam da böyle taktı oraya. Allah beni kurtaracak ya anamı oraya şey etti kitledi yani şimdi. Anam anca o dua yap. Ne güzel bir dua ya. Öğretsen yapamaz yani. Allah kabul etsin. İnşallah. Ya. Ondan sonra <gülüyor> bir cemaat rastladı. Kurşundan tırnakları var. Böyle bu tırnaklar kurşun. Yüzüne böyle bir sürüyor. Bütün dibi açılıyor böyle. Kan revan içinde her taraf. Göğsünü tırmalıyor. Her tarafı leş akır. Bunlar kimler dedin? Havle alezne kulune ve yuqun Bunlar insan eti yiyenler, milletin ırzı, namusu, haysiyeti, şerefini rencide edecek şekilde gıybet edenler. Gıybet ardından konuşanlar, iftira katanlar, yapmadığını diyenler, milleti tenkit edenler mi? Yani eline tırnaklarını kurşundan yapacaklar, diyecekler sana. Bu dayanılacak bir eziyet midir? Devamlı her tarafın deşilecek ya. Rezalet bütün millet seni görüyorum mahşerde. Bu ne biçim adam? Ne yapmış bu adam? Ayıp bir şey değil mi yani? Sen kendi aybını bitirdin de milletin aybına vaktin mi kaldı? Kendine ya. Sonra küçük bir taş gördü. Ondan büyük bir öküz çıktı. O öküz döndü kayaya girme. Daha çıktığı yere giremedi. Bu neyi temsil ediyor? Ey Cibril. Buyurdu ki bu senin ümmetinden bir adam. Ağzından bir laf atıyor. Konuştuğu laf İslam'a, Kur'an'a, şerata uymuyor. Kendisini günaha sokuyor. Belayı görünce onu geri almak istiyor. Fakat ağzından bir defa çıkan laf geri yenilip yutulmuyor. Çok pişman oluyor. Yani konuşana kadar sen onun malikisin ama konuştuktan sonra o söz sana sahip oluyor. Artık sözünle yargılanacaksın. Ma Her sözün yanında gözcüler böyle bekliyor. Hesap edeceksin, kitap edeceksin. Allah razı mı? Melekler ne, ne yazar? Sağa mı yazılır, sola mı yazılır? Ya hoca efendi öyle düşünürsek hiç konuşamayız ya. E konuşma işte, ne yapayım ben dede. Ağzını hap. Şey, ya ayet konuş, ya hadis konuş, ya doğru konuş ya sukut et. Dır, dır dır dır konuşuyorsun. Konuştuğunun çoğu günah. Kullu kelam ibn adem aleyhiral oğlum bütün laflar aleyhinedir, lehine değil. Günahın cevabına değil. Soluna yazılır, sağına değil. İlla emran bir maruf. Ya iyiliği emreder, vaz eder. Ev müker, kötülükten engeller. Ev zikr Allah, Allah'ı zikreder. Ve mavalah, ilip tahsil eder. Zaruri ihtiyaçlarını görür. Tamam, bunlar tamam. Geri kalan laflar. Hani... E düşüneceksin tabii. E düşünürsen de orada o ortamda şimdi o lafı gediğine koymak lazım şimdi. Orada onu Konuşmadın mı? Beş dakika düşündükten sonra konuşsan da faydası yok. E işte tabii faydası çok. Neden? Bakarsın ki bu benim soluma yazılır vazgeçersin. Biraz düşün. Haram lafı niye konuşuyorsun? Ondan sonra bir vadiye geldi. Orada serinlikler, esenlikler, mis kokuları, sesler, nidalar, ey cibril bu, bu nedir? Dedi bu cennetin sesidir. Ne diyor cennet biliyor musun? Ya Rabbi, atin iyi bir Ey Allahım diyor, bana vaat ettiğin kullarını çabuk gönder. Hazırlandım bekliyorum. Fakat Kesirat ve ve ve Köşklerim saraylarım, ipeklerim kumaşlarım, incilerim mercanlarım, gümüşlerim altınlarım. Kaplarım, çanaklarım, ibriklerim, merkeplerim, ballarım, sularım, sütlerim, şaraplarım coştu, taştı diyor. Atin ima vatin. Nerede benim adamlarım diyor. Cennet hazır, bekliyor. Ya. allah Teala cevap buyuruyor. Resulullah duyuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Leki kullu müslimin ve müslime ve müminin ve mümine ve menâme nebî ve bir <gülüyor> rüsûlî. Ve amile sâlihamele müşrik bir şeye. Her Müslüman erkek kadın, her imanlı erkek kadın, peygamberlerime inanan, salih amel işleyen, bana bir şey ortak koşmayan, ve lemmette hizmetin eşler ortaklar tanımayan hepsi sanadır diyor. Hepsi senin malındır, senin olsun. Ve men Benden korkan azabımdan emindir. Allah'tan korkmak lazım. Gelle celal. Ve men seleni isteyene veririm. Yakarım, men yakarız anici Ödünç verene karşılığını bol veririm. Yani Allah yoluna hayır veren ödünç veriyor Allah. A. Çünkü ahirette kat katını alacak, dünyada da alacak. Ve ben tevekkül e kefeytu. Bana güvenene ben kafi gelirim. İniyen Allahu la ilaha illahe. Ben Allah'ım, benden başka ilah yok. Celleciğe la huliful miyat. Sözü bozmam. ve defle hal inananlar. Defle buldu fetha barakallahu ehsenul khalikin. Şekil verenlerin en güzeli olan Allah. Celle Celaluhu'na ne kadar yücedir, ne kadar mübarektir, ne kadar hayır ve bereketleri çoktur. Diyor, cennette razıydı. Ben memnun oldum, tamam razıyım Allah'ım diyor. Adamlarımı aldım senden diyor. Kimler olduğunu da anladım diyor. Sonra bir vadiye geldi, çirkin sesler, leş gibi kokular. Ey bu nedir? Cehennemin sesidir. Ne diyor? Atini bir mavaattin. Ya Rab bana verdiğin sözü tut. Adamlarımı gönder. Fakat ve ve ve ve ve zincirlerim bu zekkumlarım kızgın ateşlerim efendim dikenli meyvalarım çoğaldı derinliğim diyor dibine doğru gitti hararetim arttı patlayacağım Tekadü temeyez min el gayz diyor Kur'an az kalsın cehennem bu imansızlara ve asilere kızgınlığından Böyle büyük Allah'a karşı gelinir mi diye çatlayacak diyor tebarek ede. Az kalsın cehennem öfkesinden çatlayacak her bir tarafa dağılacak. Ben tutuyorum cehennemi diyor. O da adamlarını bekliyor. Allah Teala cevap buyuruyor. Lakin kül müşrikin ve müşrik ve kâfirin ve kâfir ve khabîthin ve ve kül ve kül jebârin ve Şirk koşan her erkek kadın, inanmayan her kâfir erkek kadın. Her murdar, pis, inançlı, pis amelli erkek kadın, her zorba, her kibirli, her azgın, kuduruk, hepsini sana göndereceğim. <gülüyor> Hesap gününe inanmayanların tümü sende. <gülüyor> tamam razıyım Allah'ım diyor. Ya Resulullah ne ayetler gördü görüyor musun? Ne haberler? Cennet, cehennem dile geliyor, Mevla ile hesaplaşıyor, Mevla ile cevaplaşıyor, sualleşiyor. Sonra Deccal'ı gördü. Büyük cüsseli. İki gözünün biri böyle yıldız gibi çakıyor dışarı çıkmış. Bir gözü zaten böyle silik. Sanki tüyleri ağaç dalları gibi. Melun Deccal o Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gösterildi. Sonra bembeyaz bir direk. inci gibi parlıyor. Melekler onu taşıyor. Bir sancak. Neyi taşıyorsunuz dedi. İslam'ın sancağını taşıyoruz. Nereye götürüyorsunuz? Şam'a koyacağız dediler. İslam'ın sancağı Şam. Allah'ın sevdiği arazi Şam. Şam deyince neresi? Şimdiki Suriye'nin başkenti Şam değil. O da var ama Kudüs bölgesi. Mescid-i Aksa ve etrafıdır Şam. Yoksa şimdiki Suriye'nin başkenti Şam'la sınırlı değil. Hadislerde geçen ne kadar Şam ifadesi. Resulullah'ın met ettiği. Kırklar Şam'dadır vs. bütün hadisler Şam'ın, Suriye'nin başkenti Şam'la sınırlı değil. Şam da oraya dahildir. Ancak Filistin, Ürdün, Mescid Eksa'nın, Eriha, o bölgenin tümü Şam olarak geçer. Zaten Osmanlı zamanında da ora eyalet olarak Şam eyaletidir. Tümü. Bütün o vilayetler dahil. Eyalet olarak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde giderken Allah'ın heybetli kullarına rastladı. Esselamu aleyk ya evvel, Esselamu aleyk ahir, Esselamu aleyk haşir. isimleriyle yaratılışta ey ilk sana selam olsun. Ne diyor ben peygamber iken Adem suyla çamur arasında yoğurluyordu. Allah'ın ilk yarattığı benim nurumdur diyor. Değil mi Resulullah? Gelenler ne diyorlar ona? Ey yaratıkların ilki! Ey gönderilenlerin sonuncusu! Ya. Öyle selamlar verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz merak içinde kaldı. Şöyle ki sağından birisi çağırdı. Ya huzur ni esel ki bir şey soracağım, bir şey isteyeceğim. Dur bak falan. Hiç cevap vermedi. Hazreti Cibdir yürü yürü bakma tarafına. Solundan birisi aynı çağırdı. Ona cevap vermedi. Bir kadın çıktı. Kollarını, mollarını sıvamış. Ayağını, bacağını. Bütün süsleri, ziynetleri. Allah ne kadar süs yaratmışsa bütün ziynetler kadının üstünde. O kadar süs var üzerinde. O kendisine meylettirmeye çağırdı. Ona dönmedi bakmadı. Kenarda koca karı gördü. Yaşlı. O da illa bana bak bir şey soracağım. Ona da bakmadı. Sonra yol kenarında bir ihtiyar. Pirifani şeklinde kenara çekilmiş. Biraz bana gel ya. Baksana falan. Cibril dedi. Sir ya Muhammed. Yürü, yürü yürü yürü bak bak. İşte Necim suresinde. Habibim o geceki yolculuğunda... Hiç gözü kaymadı, kalbi de şaşmadı. Allah'ın korumasıyla. Celle Celaluhu. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların tabirlerini Hazreti Cibril'e sordu. Hazreti Cibril dedi ki o seni sağından çağıran Yahudilerin davetçisidir. Eğer ona icabet etseydin ümmetinin çoğu Tevrat'a tutunacak ...Yahudileşecekti, İslam'ı bırakacaktı. Allah seni muhafaza etti. Yahudilerin davetçisini temsil ediyor. Çağıran. Soldan çağran Nasara'nın, Hristiyanların çağırıcısıdır. Eğer ona da bakacak olsaydın, tabii ümmetin sapıtacak olsa Allah seni baktırırdı. Ama Allah ümmetini koruyacağı için Allah seni de korudu. Sen ona bir ne oldu, ne var desen... ...ümmetinin çoğu İncil'e tutunacak, İslam'ı Kur'an'ı bırakacaktı. Allah korudu, muhafaza etti. O, efendim, üzerinde her türlü süs olan... Kadın ziynetlerle seni celbetmek için çağıran o dünya. Sen ona baksaydın ümmetin tamamen dünyacı olacaktı. Hiç ahiret dertlisi kalmayacaktı. Allah Allah. Allah senin ümmetini koruyor. O koca karı yaşlı o dünyanın ömründen kalan kısmını temsil ediyor. Çünkü sen son peygamber olarak gönderildin. Artık senden sonra dünyanın ömründen o koca karının ömründen kalan kadar kaldı. Ama şu anda koca karıya itibar çok yani. Dünyanın. Adem Aleyhisselam geldiğinde güzelliği bitmiş idi dünyanın. Kaç bin sene evvel yaratıldı. Cinler iki bin sene kaldı burada. Adem Aleyhisselam geldi dünya dedi. Abi. Geldin ama gençliğimi göremedin dedi. Adem Aleyhisselam Şimdi hepten can çekişiyor. Suni teneffüste ya. Her taraf istop etti. Görmüyor musunuz? Buzullar çözülüyor. Bilmem neci bozuluyor. Bilmem efendim. iklimler değişti. Mevsimler gitti. Balıklar bile bozuldu. Her taraf karıştı ya. Hiç dünyanın bir e, sağlıklı bir düzgün yeri kaldı mı? Böyle ancak senaryo yazıp bekliyorlar. Orası ne zaman suya batacak? Burası ne zaman çökecek? Bitti. Ama <gülüyor> işte beni benim gibi ahmaklar, <gülüyor> benim gibi cahiller ne yapıyor? Koca karıya yatırım. Ya i̇şte bu kadar genç güzel kız varken onu alıp da tak ona bir pırlanta helal olsun mesela. Yok ki de koca karı almış, koca karıya süsler dolduruyor. Lan koca süst, bu kadar süs takana ne derler Delimsin, manyak mısın derler ya bu kadar yaşlı kadına bu kadar mücevher ne lazım sen? he i̇şte dünyayı o e, süsleyenlerin hali cahillik hepimizde bundan bir miktar bulunuyor bu cahillikten kimi kandırmadı ki bizi kandırmasın Resulullah'a kandıramadı sallallahu aleyhi ve sellem ya o dedi yol kenarında oturuyordu ya <gülüyor> o şeytandı dedi. yaşlı bir adam o seni kendine meylettirmeye çalıştı. Sen ona e, cevap verseydin, efendim ümmetin onun şerrinden kurtulamayacaktı Allah'ın düşmanından. Allah seni de ümmetini de ondan muhafaza et. Sana selam verenler vardı ya. Bir cemaat geldi sana selam verdi. O da İbrahim ve Musa ve İsa salavatullahi ala nebine, ve aleyhim ecma'in hazaratı idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Böylece yolculuğunda geldi nereye? kesib Ahmer'e. Şimdi olsaydım orada dedi sonradan gösterirdim size Musa Aleyhisselam'ın kabrini. Oraya da ziyaret nasip oldu gittim elhamdülillah. Mescid-i ya çok yakın. Böyle kum tepelerinin yanında mübarek Musa Aleyhisselam'ın kabri şerifi. Resulullah Efendimiz orada ziyaret etti. Baktım dedi kabrinde namaz kılıyordu. Peygamberler diri diriler kabirlerinde namaz kılıyorlar. Tarif etti işte Esmer uzun boylu, heybetli, efendim, yüksek sesle, ekram tehu tehu, onu üstün ettin, onu faziletli kıldın diyor. Resulullah Efendimiz ona selam verdi, selamına cevap verdi. Daha bu yolculukta. Sonra Mescid-i Eksa'da bir daha namazda görüşecekler. Sonra bir daha semavatta altıncı katta olacak. Bir daha orada görüşecekler. Musa Aleyhisselam'la beraber. Birkaç görüşme o gece Musa Aleyhisselam'la oldu. Ve le musel kitabe فَلَا تَكُمْ yetim milli مِلْ لِكَاءِ Habibim biz Musa'ya Tevrat verdik, sakın şüphe etme seni onunla görüştüreceğim diyor Allah. Secde suresinde. İşte bu buluşmada buna işaret ediyor ki, mirat gecesi, mülakat hasıl oldu. Cibril'e sordu ki, bu yanındaki kimdir? Dedi, bu Ahmet aleyhissalatü vesselamdır. Bazı kere Muhammed ismi kullanılıyor, bazı kere Ahmet ismi şerifi kullanılıyor. Merhaben bin nebiyil arabi. Lezine sahal ümmeti ve dealehu bil barak. Ümmetinin hayrını isteyen, bereketle dua eden Arap peygambere merhaba dedi. Selli ümmeti gel yusur. Aman dedi aman dedi bu gece senin gecendir dedi. Ümmetine kolaylık iste aman kolaylık iste dedi. Bizi Musa aleyhisselam çok düşündü. Miraçtan da dönüşte de göreceksiniz namaz hadisesinde de. Rasulullah buyurdu çok güzel şefaatçiniz oldu. Musa aleyhisselama çok dua ve salavat etmek lazımdır. Hakikaten büyük aracılık yaptı. Büyük aracılık yaptı ya. Bu Vahabi sapıklarına onu diyorlar. Bu Vahabi sapıkları diyorlar ki öldükten sonra adamın işi biter diyorlar. Peygamber de olsa işi biter diyorlar. Adam peygamber olsa diyor Eyüp Sultan'ın hürmetine gidip sakın bir şey istemiyor. Onun işi bitmiş diyor. Tövbe Ya Rabbi senin işin bitmiş. Sen daha yaşarken ölmüşsün be zındık. E diyor ki pe peygamberin işi bitmiş. Şimdi bunlara hiçbir cevaba lüzum yok. Musa Aleyhisselam ölmüş müydü? Ölmüştü. Zahiren ölmüştü. Peki elli vakitten beş vakte indirene kadar uğraşa uğraşa uğraşa büyük bir şefaat yaptı mı bize? Yaptı. Bu hadis sahih mi? Sahih. Buhari'de, Müslim'de, Vahabiler de kabul ediyor bu kitapları. Ve serseriler. Madem ölünün bir şeye hayrı yok. Bu Musa Aleyhisselam'ın bize hayrını nasıl inkar ediyorsunuz? beri ümmetine kolaylık istediyor. Elli vakti beşe indirdi be. Kaç kere Resulullah'a gönderdi ya? Ya. Mevla'yı ziyarete tekrar müracaata değil mi? Demek ki peygamberlerin velilerin öldükten sonra işi bitmez daha gücü artar. Ya. Çünkü bu iş ruha aittir. Bedene ait değil. Ondan sonra <gülüyor> yanından ayrıldık ben sordum ey Cibril bu kimdir? İmran oğlu Musa'dır dedi. Biraz sitemli konuşuyor dedi. Kimle nazla kime naz ediyor? Rabbine naz ediyor dedi ve عِنْدَ اللّٰهِ veciha. Allah Teala buyuruyor ki benim nezdimde büyük mertebe sahibidir. Ona kimse bir şey diyemez. Onun mertebesi yüksek Musa Aleyhisselam. Yahu dedi yüksek sesten söylüyor. Kime söylüyor? Dedi ki senden bahsediyor dedi. Niye? Ya ben seni görmek istedim diyor. Geçen hafta anlattık. Bana dedin lan Terani asla göremezsin. E şimdi bu delikanlı benden sonra gelen peygamberini Çağırıyorsun, kendini göstermeye hususi davet ediyorsun, diyor. Bunu benden üstün ettin, diyor. He, bir de sen de de bakalım, sabaha ne oluyorsun? <gülüyor> Ev bark İstanbul yanar be! Vallahi Allah'a diyebilir misin? Musa Aleyhisselam der, Nazlı, sen ondan örnek alma sakın, sen de böyle sapık sapık dualar falan yapma. <gülüyor> ondan sonra İsa aleyhisselamla kavuştu. Ona sordu. Merhaba etti. Bereketle dua etti. O da ümmetine kolaylık istediye. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme işaret etti. Zaten İsa Aleyhisselam ölmüş değil. Henüz sağdır. Ancak yolculukta yine ziyaret nasip oldu. <gülüyor> Sonra bir yere geldi. Bir ağaç. Büyük bir ağaç. Altında pirifani bizzat Yanında çoluk çocuk dolu. Orada kandiller, ışıklar yanıyor parıl parıl. El Halil Kudüs'ün yanındaki ne? El Halil kenti. Haberlerde duyuyorsunuz ya El Halil'de şöyle oldu böyle oldu. İşte El Halil orası. İbrahim Aleyhisselam'ı ziyaret ettik elhamdülillah. Biz o zaman o kuyuda büyük derin bir yerdeler. Bütün peygamberler yanında. Hanımları da yanlarında. Tabii çok dipteler. Cami çok üstte. Metrelerce üstte. Fakat oradan bir kuyu bırakmışlar. Bir koku geliyor. İşte cennetin kokusu öyledir herhalde. Öyle bir koku geliyor. O kuy kuyudan. Onu kenefüs ettik elhamdülillah. İbrahim Aleyhisselam'ın orada dua yüzde yüz müstecap. El Halil'de. İbrahim Aleyhisselam'ın kabri sabit. Orada. Resulullah Efendimiz orada kendisini ziyaret etti. Yanındaki çocuklar, hanımı Sare Validemiz orada. Yanındaki çocuklarda da Erme'den ölen çocuklar. Bulu Erme'den ölen tüm çocuklar İbrahim Aleyhisselam'la Sare Valide'nin kefaletinde. Onlar bakıyorlar onlara. ya Onun için Bulu Erme'den çocuk ölüyor. Tabii ki anası babasından daha iyi bakan... İbrahim aleyhisselamla ile Sare Valide onlara bakıyor elhamdülillah. Allah Teala kimseyi zayi etmez. Ondan sonra dediler ki İbrahim Aleyhisselam, Resulullah Efendimiz sordu bu zat kimdir? Dedi baban İbrahim'dir. Selam ver, selam verdi. Selamla cevap verdi. O sordu ey Cibril yanındaki kimdir? Oğlun Ahmet'tir dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi merhaben bin nebiyyil arabilun billedi. Bellega risalete rabbi bin usaha li Ya bu neyi? İnneke lakin ve ve in fi Dedi ey Arap nebi Ümmi, nebi zişan ümmetine iyilik dileyen, bereket duası eden ey peygamber yavrum dedi. İbrahim Aleyhisselam bizzat babası oluyor değil mi? İsmail Aleyhisselam'dan gelen nesli. Oğlum dedi. Bu gece Rabbinle görüşeceksin dedi senin ümmetin ümmetlerin en sonuncusudur ve en güçsüzüdür, en zayıfıdır dedi. Elinden geliyorsa dedi, duanın ekserisini hatta tümünü ümmetine kullan dedi. Kendine bir şey istemedin. Yani. Bütün isteğin ümmetin hakkında olsun. Ümmetin zor durumdadır dedi. Kalacaktır dedi. Hakikaten şu dualar olmasa, bu muracatlar olmasa, bu peygamberlerin bizi düşünmesi, şefaatleri olmasa, biz bu fitne fesat içerisinde bizi Tükürükle buar bu gavurlar be. Tükürükle buar. Allah koruyor bu dostları şefaat ediyor bize. Bu ahir zaman ümmetine, bu zayıf ümmete ya. Elhamdülillah. Ondan sonra yürüdüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'nın bulunduğu vadiye <gülüyor> geldi. Mescid-i Aksa'nın bulunduğu vadide Tamamen bir cehennem açıldı gösterildi. Orada ayrıyetten cehennem böyle kızgın, kömür gibi haliyle çok e, efendim dehşetli bir şekilde Resulullah'a gösterildi. Sonra mübarek mescide vardı. Ee, Yemen tarafındaki kapıdan girdi. Sağında solunda parlayan nurlar gördü. Ey Cibril bu iki nur nedir? Buyurdu ki sağ tarafta gördüğün nur Davut kardeşinin namaz kıldığı mihrabıdır. ''Sol tarafta gördüğün nur Hz. İsa'nın annesi Hz. Meryem'in mezarıdır.'' dedi. Hakikaten Meryem Validemiz hemen önünde. onda kilise yapmışlar. Tabii Meryem Validemizin kabrini ziyaret ettik elhamdülillah. O hemen önünde. Davud Aleyhisselam hakikaten sağ tarafında orayı da havraya çevirmişler. Gitmişler, Yahudi amblemlerini koymuşlar oraya. Osmanlı'da kalma mescidi, çinilerini, millenini sökmüşler. Yahudi istila etmiş bütün peygamberlerin mezarlarını. Havra yapmışlar, kilise yapmışlar. Allah kurtarsın. Allah Müslümanlara nasip etsin. Ne diyelim? Müslümanlar hep Osmanlı'nın da oralar. İşleri güçleri Osmanlı'yı yıkmak için neler harcadılar Sultan Abdülhamit'ten orayı almak için? Neler teklif ettiler? Koca Sultan ne yaptı? Karış toprak vermem kanla alınmış toprak parayla satılmaz dedi. Sonunda da bu Masonlar, bu Yahudiler bu lobiler, localar Sultan Abdülhamid'i Tahttan indirdiler. O mübarekten sonra tabi bu fitne başladı. Mescidi Eksa ve civarı gitti. Allah ruhunu şahad etsin, kabrini nur etsin, mukamını cennet etsin. Şimdi bile gitsen bütün Filistin'de Sultan Abdülhamid diyorlar başka bir şey demiyorlar. Bütün Müslümanlar, oradaki Araplar, hep Sultan Abdülhamid'in. İbrahim Aleyhisselam'ın üstündeki örtü Sultan Abdülhamid'den kalma. Davud Aleyhisselam'ın orada, Hüzeyri Aleyhisselam'ın orada hepsinde kapılarda Sultan Hamid'di. Hepsini yaptırmış, mezarlarını yaptırmış, türbelerini yaptırmış, camilerini yaptırmış. Ne büyük adam! Allah dostlarından, Veli Sultan Abdülhamid ona Bunlar Kızıl Sultan lakabını yakıştırdılar bu kızıllar. Allah muhafaza etsin. Onun ahını aldılar, onun bedduasıyla bir iki yaka bir araya gelmiyor ama inşallah tabi Sultan Abdülhamid de e, bu ümmetten, sizin gibilerden razıdır inşallah. Onun bıraktığı eserlerle, bastırdığı kitaplarla ehli sünnet yaşıyor. Hep o bastırdı ehli sünnet kitaplarını. Son zamanda. Tamamen bitecekti bu iş. Allah onu nasip etti bu hizmete. Ve onun açtığı yoldan gidenler var elhamdülillah. Allah şefaatinden aileylesin. eylesin. Evet. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Mescide girdi. Güneş ve ay timsali olan kapıdan. Cibril geldi. Kapıda Efendim bir e, kapının yanında bir kaya vardı. Hazreti Cibril oraya parmağını soktu. Kayayı ne yaptı? Oydu. Oraya bir halka yeri yaparak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bindi Burak'ı ne yaptı oraya? Bağladı. O şimdiki Burak duvarı, Burak'ın bağlandığı duvar neresi? Ağlama duvarı işte. Şu anda Yahudilerin bağlama duvarı dedikleri duvar, Resulullah'ın Burak'ın bağladığı duvardır. Onlar da onu biliyorlar. Biz orayı ziyarete gittik. Tabi onlar böyle Tevrat okuyorlar, şey diyorlar. Bir tane yaşlı geldi. Dedi ki ne işiniz var sizin burada dedi. Burak duvarı değil mi dedi. O Yahudi onu biliyor o yaşlı Yahudi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in <gülüyor> bağladığı yer. Tabi Burak bağlanmasa kaçar mıydı? Kaçmaz. Efendim, Peki niye bağlandı? İşte o niye bağlandı? Orada iz bırakmak için. O iz niye bırakıldığı meselesinde anlattık size. Hirakli'nin yanında efendim Rum kralı Mekke müşriklerinin ileri gelenlerini çağırarak Resulullah'ın haberi dünyaya yayılınca bunu öğrenmek üzere Resulullah Efendimiz mektup yazdı krallara tabii. Kimdir bu bizi davet ediyor? Nedir bu insan? diye. Mekke'nin ileri gelenlerini çağırdığı zaman Ebu Süfyan da o heyetteydi ve o ileri gelenlere sorduğu suallerde efendim ilginç sualler, uzun kıssalar var. Ne sordu? Dedi ki, "Bu zamana kadar hiçbir yalanını duydunuz mu?" Kaç yaşına kadar dediler? 40 yaşına kadar bizim aramızda büyüdü. Her şeyini biliyor musun? Her haline vakıfız. Çünkü küçücük yer. E peki yalanını duydunuz mu? Ebu Süfyan dedi ki, "Yani içimden geldi ki çok yalanlar astadık diyeyim ama." dedi. E orada dedi tabi Mekke müşriklerinden yalan konuşmayan gavurlar da var biliyor musun? Bazı mert gavurlar da oluyor. Dedi şimdi onun birisi çıkıp da beni bir bozarsa dedi ne konuşuyorsun sen hiç yalanı yoktur derse Hirekl'in huzurunda rezil olmak var dedi o riski gözü alamadım dedi yani. Çünkü anlaşmamışız ki ne soru sorulacak ne cevap vereceğiz. Ben derim yalanı çıktı öbürü derse ki, hiç çıkmadı. Bitti bütün işimiz. Yani kredimiz sıfırlanır. Bu sefer ne yapacağız? Dedi bu zamana kadar dedi bir yalanını şey etmedik işte bu peygamberim diye bir yalan uydurdu dedi yani. <gülüyor> o geriyi e, yani yalanını duymadık demek icabetti etti. Ondan sonra dedi işte efendim çok sorular sordu ona. Fakirler mi uyuyor ona zengin zenginler mi dedi işte. O dedi onlar dediler ki çulsuz çabuk fakir fukara falan dedi. Hep dedi peygamberlere zaten öyle fakirler uymuştur dedi. <gülüyor> Kodamanlar hiç peygamber kitap işte tanımaz dedi. Ulan dedi, buradan da puan kazandı, biz puan kaybettik yine dedi. Hep böyle kötüleyici söylüyor ama o bilgisine dayanarak eli kitaptan aldığı bilgiler Hristiyan piskoposlar etrafında falan bu şekilde e, Mescidi Aksa'nın piskoposu da var o zaman Yürosula sağlığındaki görevlisi oranın, bütün e, onların huzurunda bu sual cevabı <gülüyor> yaptı işte. Aranızdaki durum kim kazanıyor kim kaybediyor falan dedi. Bazen biz kazanıyoruz, bazen o kazanıyor. Yani o da hep kazanmıyor yani, peygamber olsa hep kazanması lazım demek istiyorlar diyor ki, yok zaten peygamberler bazı kaybeder dedi, imtihan olsun diye dedi falan. Cık, bu da tutmadı. Ve kaç tane soru sordu, kaç tane soru sordu. Hiçbirinden çıkamayınca dediler ki, baktılar ki bu adam az daha iman edecek. Dedi burada olsa dedi, eline su dökerim, apte saldırırım dedi ya. Ben dedi size ilan ediyorum dedi. Benim bu durduğum topraklara Rum İmparatorluğu işte İstanbullar, Konstantinler, Bizanslar Bütün buralara o malik olur dedi. Onun nümmet hep buraları alır dedi bu durumda. Adam hep öngörüsü böyle yani. Hatta inanacaktı. inanma da yeltendi yani. Fakat etrafındakiler papazlar var ya papazlar. Adam inanıyor dedi. Papazlar kazan kaldırdı. İnanırsan seni de indiririz aşağı dedi. Ya... Bu din adamlarını az görmeyeceğiz. Bu din adamları krallara hükmeder yani. Kral inanacak, din adamları bırakmadı. Neticeden sonra sonunda Ebu Süfyan dedi ki Yahu dedi. Şimdi dedi bu kadar soru cevap ver. Ben bir mesele söyleyeyim sen bunun ne mal olduğunu anlarsın dedi. Söyle dedi. Yahu dedi bizim aramızda yatsıda geceleyin beraberdik dedi. O gece dedi. Mescid Eksa'ya gitmiş, oraya gelmiş, buraya gitmiş, nereleri gezmiş, dönmüş, sabah yine bizim aramızda konuşuyordu dedi. Yani bu mümkünse, bunu aklın alıyorsa dedi, kabul et. Durdu, durdu. Dedi yani bu usta bilgisi yok. Bilgisi olmadığından, kitaptan bir şeyden. Öyle mi diyor, e, şahitler var, hepsi öyle diyorlar falan. Orada durunca bunlar dediler ki işte burada biraz düşündürdük bunu, biraz şüpheye soktuk. Derken Mescid-i Eksan'ın Başpiskoposu ayağa kalktı. Dedi ki o geceyi ben çok iyi biliyorum dedi. Sen nereden biliyorsun ya biz Mekke'deyken yanında adamın bir şeyden haberimiz yok. Sen mescid Eksan. Ben her gece dedi bütün kapıları kapatmadan eve gitmem. Mescid-i çok kapıları var. Her kapıyı kapattım. O gece dedi o kapı kapanmadı. Kapanmayınca dedi ben marankoz çağırttım. Dediler ki bina çökme yapmış şimdi bu saatte ıslah olmaz. Yarın bunu ıslah ederiz. Ve dedi o kapı açık kaldı, sabahleyin geldiğimde kapıda hiçbir şey yoktu. Marangozun ıslahına lüzum olmadan kapı kapanıyordu. Yalnız kenarında bir halka gördüm. Kapının kenarındaki halka, buranın bağlandığı o halka. O zaman anladım ki ahir zaman peygamberinin Mescid-i Eksa'yı ziyaret edeceği geceden kitabımızda bahsediliyor. O hadise vuku bulmuştur. Ya bunu diyen bile kalkıp inanmıyor ya. Bunu gören bile inanmıyor ya. Bu iman meselesi mucize görmekle alakalı değildir. Allah bizi hidayet etti. Ne kadar hamd az. Bütün hamdler Allah'a mahsustur. Bizi Resulullah imanla müşerref etti. Kalbimizi ona açtı, şerh etti, sevdirdi bize yani. Yoksa gözünle görsen ay yarıldı işte ya. İkindiden yarıldı. Gece yarısına kadar ay yarık kaldı. Bir parça Safa Dağı'nın üstünde, bir parça Merve Dağı'nın üstünde. Gece yarısına kadar izlediler, kendileri istediler. Şunu yap inanacaklar dedi. İnfal suresini yaparsam inanacak mısınız? Söz dediler. Resulullah dua etti. Ay yarıldı ya. Berat gecesi yarıldı. Şaban ayının 15. gecesi. Tam Berat gecesi yarıldı. Seyre diyor, seyre diyor. Seni böyle yapıyor. Şehranemah. <gülüyor> ya Muhammed. Muhammed bizi büyüledi diyor ya. Dediler ki bu sefer adam bir izledi ki bizi büyülediyse herkesi de büyüleyemez ya. Gelenlere uzak yolculara sorarız dur hele dediler. Uzaktan gelenlere sordular. Biz de gördük ay iki parçaydı dediler. Hiç ay iki parça olur mu ya? Yarısı burada yarısı burada. Dünya kuruldu kurulalı böyle bir mucize var mı ya? E peki bunları da mı büyüledi dediler. Sihrun müstemir. Bunun si büyüsü her yere tesir eder dediler. Büyük büyücüdü dediler. Kıyamet yaklaştı ay yarıldı. Ve inaran vaayeten Ne mucize görseler, dönerler, dönek herifler yüz çevirirler ve kulu, sihrin müstemiri. Bu süre gelen bir büyüdür derler. Onun için mel mucizat müfide tel imanı bel, İmam Rabbani diyor. Mucize iman vermez, mucize düşmanı kahreder, inananın imanını artırır, gavura imanı mucize getirmez, hidayet ancak Allah'tandır. Onun için biz bu imanda sebat etmek ve bu imanla yaşayıp ölmek. Bu mucizeleri sahibi Muhammed Mustafa'nın izinde sallallahu aleyhi ve sellem gidebilmek için bütün duamızı buna tahsis edelim. Mübarek gecelerde günlerdeyiz. Hiç böyle ucuz ucuz şeyler istemeyelim. Yani ya Rabbi bana bir uşak ver, kuşak ver, bir araba ver falan bunlar basit basit şeyler. İmanla yaşayalım, imanla ölelim. Bundan büyük zenginlik yok. Allah bize nasip etti. Bizden akıllılarına nasip etmiyor. Bizden zenginlerine nasip etmiyorlar. En akıllı biz miydik? Bu seçim Allah'tandır. Bunu bizi seçti, imana nasip muhafak etti. İman tarafına tercih etti bizi. Şimdi onun için yandık demeyelim, donduk demeyelim, sıcak demeyelim, soğuk demeyelim. Allah yolunda malımızdan, canımızdan İslam'a hizmet edelim. Bu lütuf bize nasip oldu, kıymetini bilelim. Bunun şükrü nedir? Gafil insanlara duyurmaktır. Bu kadar etrafımızda insan var, mirat mucizesinden gafildir. Miraç gecesi değil mi? Kandil simitini yemekten ibaret. Bir de Miraç özel programı. aralar, Miraç özel programı. Ağlamalar, sızlamalar, zurnalar, davullar. Miraç özel programı. Başka bir şey yok. Nerede bu vaazlar? Nerede bu ayetler, bu hadisler, bu ilimler? Ne konuşan var? Ne bir şey anlatan var? Bu kadar kanallarda program yapıyor. Bir şey yok yani. Bu millete duyurmak lazım değil mi bu haberleri şimdi? E ama siz burada vazifelisiniz. Allah sizi seçti. Hususi ümmet yaptı sizi. Şimdi bu ümmete acıyın. Allah da size acısın. Onun için şu Miraç sohbeti hürmetine, Miraç gecesi geliyor, o mübarek en büyük gece hürmetine Resulullah diyor. ne gece var, Recep'te bir gece var diyor. Bitmesine üç gece kala. 27. gece geliyor. Ya, ne büyük gece. İşte o gecenin hürmetine şimdi Miraç sohbeti Kaset halinde size arz ediliyor. Tabi burada canlı canlı dinlemenin tadı başka. Ancak o sohbette de neler neler anlatılmış. Şimdi bu milleti buraya getiremeyiz. Bizi oraya götüremezsiz. Bu kasetler çok iş görüyor inşallah şu Miraç hürmetine, Kainatın Efendisi'nin en büyük mucizesi hürmetine ve onun şefaatine girmek, onun dinini neşretmek, yaymak niyetiyle. Allah niyetlerimizi halis etsin. Herkes bu sohbeti alsın. Birer ikişer, üçer, beşer insanlara ulaştırsın. Miraç gecesi geliyor kardeşim şunu dinle desin. Adam da ne münasebet, ne alakası var derse yani bu niye veriyorsun bunu bana? Bak bir hafta sonra Miraç gecesidir. Miraç sohbetini dinle dediğin zaman ha öyle mi der belki. Şimdi öbür türlü olsa bayram Din çeyran değil der biliyor musun? Ama Mirac'a bir hafta kala kimse bir şey demez. Kalpler yumuşar inşallah. Siz de dağıtırsınız inşallah. Ee, güzel bir vaaz olur çok kişi namaza başlar döner ben çok <gülüyor> yetkili insanlar şimdi burada rütbesini söylemeyeceğim çok ilginizi çekecek büyük rütbede bir insan Ta Erzurum'dan ara bir gece eve girdim <gülüyor> ben de şaşırdım dediler ki telefon var sana merdivenden çıkıyorum hemen dedi seneler evvel ben felan felan görevde bir insanım ben dedi Bursa'da bir yerde bir kaset dinledim bu kasette Miraç Dersi anlatılıyordu. Ben böyle bir şey duymadım dedi. Ve buna iman ettim dedi. Sonra yanında çalışanlardan, görevlilerinden birini göndereceğim dedi. Yeni bosna Aksa Camisi'ne adres verdim. Oraya da o görevlisini göndererek bana bir mektup gönderdi. Türkiye'deki en ileri rütbede insanlardan. Ben dedi, böyle bir şey dinlemedim dedi. Bu Miraç Dersi, eski Bursa'daki bir sohbeti dinlemiş. Hasılı bu insanların kalbinde hidayet var inşallah. Külleri üflemek lazım. Gözleri kapanmış. Bir sinekleri kovmak lazım. Siz bir gayret yaparsanız niceleri biz bu işe iman ediyoruz diyecekler yani. Diyecekler namaza başlayacaklar, örtünecekler, zina, içkiyi bırakacaklar. Ama siz siz kendinizi zor getiriyorsunuz buraya. Ben ne yapayım? Kendinizi zor getiriyorsunuz. Haftaya belki siz de yoksuz yani. Bir de baktı siz de yaylaya çıkarsınız. Ne yapacağız biz? Burada bağıralım da duralım. Gayret edin, gayret edin. Kainatın Efendisi'nin dini hücuma uğramış durumdadır ya. Bunun güzelliklerini anlatalım, bu İslam'ı tanıtalım. İnşallah. Kendi dağıtamayanlar da o yeşil kutuları boş geçmeyelim. O yeşil kutularda ne var? Sizin cennet hesap numaranız var. Oraya yaptıklarınız, işte o ekenler, anında hasadı, biçenler, biçer biçmez yerine yeniden Gelenler verdiklerinin kat kat yerini Allah dolduranlar Allah Celle, Celle tarafından dolduranlar bunlar ticaretleri kesada uğramayacak geri kalan bütün ticaretiniz bitecek bunu bilin Allah için yaptığınız ticaret size kalacak şimdi bu miracın hürmetine herkes hayırlar yapsın ve bunlar dağıtılsın insanlara ulaştırılsın bak geçenler Tekirdağlara Lüleburgazlara Elazığlara her yerlere gönderiliyor her yerlere da. Geçen hafta dağıtıldı yine. Böyle dağıtılıyor. Sizin bunda büyük hayrınız devam ediyor. Allah hayrınızı kapatmasın. İnşallah Rahman <gülüyor> Recep Şerif kitabı sonudur. Az bir kısım kalmış. Ondan da istifade edin. Miraç gecesinin namazları var. Son 10 günün tesbihleri var. İstiğfarları var. Recep kitabı almayanlar mutlaka alıp amel etsin inşallah. Miraç kandilini dinleyelim ve insanlara ulaştıralım. Bir de İslam inançları isimli eser Allah'ımızın sıfatlarından, isimlerinden Allah'la ilgili inançlarımızdan bahsediyor. Bu inanç kitabından da istifade edelim. İmanlarımızı tasih edelim, gözden geçirelim. Amellerimizi salih kılalım. Allah sonumuzu hayr eylesin inşallah. Urrahman. Cemaattan İlhaşarafin Nebi ve Ali ve El Fatiha